Hemen arkalarında da bir sağlık ekibi ve birkaç bayan subay hazır halde beklemekteydi. Namaz saatinin yaklaşmasıyla etrafta sükuneti bozan bir takım koşuşturma ve telaş oldu. Önce siyah takım elbiseleri, kocaman siyah gözlüklü birileri gelip etrafa bakındılar, sonra arkalarından üçer beşer kişilik gruplar gelmeye başladı. Bir süre sonra anladık ki devleti temsilen görevlendirilen yetkililer cenazeye katılmak için gelmeye başlamışlardı.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 Boş ver çavuş, öğreniriz elbet. Artık nasıl olsa buralarda. Ne getirdin bugün, var mı bir şeyler? Eh işte, bak anca bu iki kovadakiler. Dursun çavuşun yere bıraktığı kovadan bir iki balık alıp, eliyle tartan ve büyüklüklerini göz kararı ölçen adam gülümseyerek, Deniz Ana bugün de bunları nasip etmiş bize, nankörlük etmeyelim. Konuşurken derme çatma kulübeye giden ve elinde siyah buruşmuş poşetle çıkan adam,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 Suna allak bullak olmuş, suratıyla yardım ister gibiydi. Eliyle de karnını tutuyordu. Metin, benim karnım çok ağrıyor. Doğum sancısı mı nedir? Bilmiyorum, ne yapsak acaba? Sanki gaz sancısı gibi de. Ben bir tuvalete gireyim, belki yediklerim dokunmuştur. İçimde garip bir his oluşmuştu. Zaten alarma geçmek için ufacık bir işaret beklediğim için, Suna tuvaletteyken hemen kalkıp üstüme başıma çeki düzen verdim. Sıtkı amcayı aradım. Onları da haberdar ettim. Doğum için hastaneye hep beraber gideceğiz diye konuşuyorduk. Birinin panik anında bana da sahip çıkması gerekebilirdi. Suna tuvaletten çıktığında yüzündeki şaşkınlık yerini telaşa ve endişeye bırakmış gibiydi. Hastaneye gitmemiz gerek, suyum geliyor, zamanı geldi galiba. Bir anda panikleyip ne yapacağımı şaşırır gibi oldum. Sonrasında derin birkaç nefesin ardından kısa sürede kendimi toparlayıp Sıtkı amcayı aradım, arabanın yanında buluşalım diye. Sunan'ın üzerine değiştirip eşofmanlarını giymesine yardımcı oldum. Doktorun istediğiniz zaman arayabilirsiniz dediği cep telefonundan utana sıkıla doktoru aradım. Vakit gece yarısını geçmek üzereydi. Birkaç çalışın ardından açılan telefonda önce kendimi tanıtmaya çalıştım. Doktor, uyanmadığından mı yoksa gerçekten hatırlayamadığından mı bilmiyorum, Bizi hatırlamadı. Bir insanın tanınmazken ısrarla kendini tanıtma çabası zavallıca bir uğraştı. Suna yanımda ağrıdan çığlık atıyor, ben de doktora kendimizi tanıtmaya, hatırlatmaya çalışıyordum. Doktorun yaptığı da tam bir aymazlıktı. Gecenin o saatinde doğuma hazırlanan bir anneye haber verdiğime göre bize bir çare sunmak, yol göstermek yerine kim olduğumuzu sorguluyordu. Nihayet siz hastaneye geçin, ben haber veriyorum, hazırlıklara başlasınlar. ''Merak etmeyin hemen doğum gerçekleşmez. Filmlerde gördüğünüz gibi değil o işler. Ben de duruma göre hastaneye geleceğim.'' dedi. Sunan'ın koluna girerek merdivenlerden inmesine yardım ettim. Alt kattaki ekip de arabanın yanında çoktan yerini almıştı. Sıtkı amca öne benim yanıma, Hacer teyze arkaya Sunan'ın yanına oturunca yola çıktık. Sunan'ın çığlıklarıyla yer yer sakinliğimi kaybediyordum. En büyük korkum hastaneye yetişememek, geç kalmaktı. Gecenin sakinliğinde kısa sürede hastaneye acilden giriş yaptık. Hemşireler bizi hemen acilin girişinde karşılayarak Sunay'ı tekerlekli sandalyeye oturtup acilin arkasındaki asansörden doğumhaneye indiler. Gecenin o saatinde kimse olmadığı için bizim de ile hareket etmemizde bir engel görünmüyordu. Hemşireler Sıtkı amca ve Hacer teyzeyi doğumhanenin önündeki koltuklara oturtarak beklemelerini rica ettiler. Beni de ile birlikte bir odaya aldılar. Sunay'ı hemşireyle birlikte doğuma hazırlamak bana düşmüştü. İlkten aletlere bağlanarak doğum sancılarının şiddeti ölçüldü. Ağrı şiddetinin yüksekliği karşısında hemen müdahale etmek istediler. Hemşireler gidip daha kıdemli bir uzmanı odaya çağırdılar. Ben şaşkın şaşkın etrafa bakarken Suna kendinden geçmiş bir halde yer yer çığlık atıyor, bazen de çığlık atmamak için dudaklarını ısırıyordu. Odaya gelen mavi önlüklü uzmanın yatakta sunayı doğrultup sırtını açması ve omurgasını dezenfekte etmesiyle ben merakımdan ne olduğunu sordum. Meğerse acıyı azaltmak için epidural iğnesi takılacakmış. Doktor bana sunanın elinden tutup kendime doğru çekmemi istedi. Amacımız mümkün olduğunca bel omurlarını esnetmek, açmakmış. Bir ara omurları eliyle kontrol eden doktor, kıpırdamayın diyerek sunanın beline soğuk uyuşturucu bir sıvı sürdü. Doktor, biraz soğuk olacak dese de Sunan'ın canı o kadar burnundaydı ki hissettiğini sanmıyorum bile. Doktorun sürdüğü soğuk sıvıdan sonra eline aldığı esnek bir iğneyi Sunan'ın alt bel omurundan sokup yukarıya doğru itmeye başladı. Sunaya güç vermek için elini tutuyor, bir şey yok diyordum ama gördüğüm manzara karşısında midem bulanmaya, başım dönmeye başlamıştı. Doktor, iğne oynamasın diye bantlayıp Sunan'ı yatağa yatırdığında benim de odadaki koltuğa oturmam gerekiyordu. Yüzüm kireç gibi olmuş, tansiyonum düşmüştü. Suna iğneden sonra hiçbir şey hissetmemeye başladı. Biraz önce aletin göstergesinde görülen sancı şiddeti artarak devam etmesine karşın, Suna ilacın etkisiyle hiçbir şey hissetmiyordu. Ben de biraz kendimi toparlar gibi oldum. Sanırım iğne işe yaradı, ağrın dindiği gibi. Şu an yorgunluktan başka bir şey hissetmiyorum. İstersen konuşalım doktorla, sezeryan doğuma dönelim. Ne dersin? Hayır, normal doğum yapmak istiyorum. Tamam, sen nasıl istersen. Ben bir çıkıp doktora bakayım, gelmiş mi? Oldum olası bu hastaneleri ve hastane kokularını hiç sevmemişimdir. Odayı terk ederken aklımdan, bu gece biter mi acaba diye geçirmiyor değildim. Dışarı çıktığımda Sıtkı amca ve Hacer teyze meraklı gözlerle bana bakıp ayağa kalktılar. Daha bir şey yok. İğneyle ağrısını dindirdiler, bekliyoruz. Ara sıra hemşire gelip kontrol ediyor. ''Hadi hayırlısı bakalım. Sağlık ve sıhhatle sonuçlansın da bekleriz. Bir gün uykusuz kalırız ne yapalım?'' Yine oturdukları yere dönüp beklemeye başladılar. Ben de etrafa bakınıp hemşirelerin bekleme odasına doğru ilerledim. Doktorun gelip gelmediğini öğrenmek istiyordum. Meğerse ben etrafta dolanırken doktor doğum odasının diğer kapısından Sunan'ın yanına girmiş. İlk kontrolünü yaparak hemşirelere talimatlarını iletmiş. ''Metin Bey, Suna doğuma hazır hale geldi. Açılma tamamlandı. Alıyoruz kendisini doğuma. Yanında olmak ister misiniz?'' Yine Betim Benzim'in attığı o anlardan birini yaşamaktaydım. ''Suna'yı görebilir miyim?'' ''Tabii ki.'' Hemşirenin eşliğinde başka bir odaya götürüldüm. Hemşire önce kıyafetlerimi değiştirmemi istedi ve bir takım açılmamış ameliyat kıyafeti uzattı bana. ile görüşmek istediğimi, doğuma girip girmeyeceğime sonra karar vereceğimi kendisine ilettim. Suna ameliyathanede bir sedyede yatarken etraftakiler de bir takım hazırlıklar yapıyorlardı. Doğumu geciktiriyor diye epidural iyiliği çıkardıkları için ağrı olanca şiddetiyle yine kendini hissettirmeye başlamıştı. Suna'nın bu durumda beni görecek hali yok gibiydi. Suna'ya yanında kalmamı isteyip istemediğini sordum. Sen bilirsin cevabı ile içim rahatlamıştı. Kendimde hiç o gücü hissetmiyordum. Üstelik normal doğumda, çığlık çığlığa bir ortamda, Orada olmam ya da olmamam neyi değiştirecekti? Doktorun içeri girmesiyle ben de kendimi dışarı atıp Sıtkı amcalarla müjdeli haberi beklemeye başladım. Filmlerde gördüğüm doğumhane önünde bekleme sahnesi birebir gerçek hayattan alınmaymış. İçeriden feryat figyan çığlıklar ve doktorun bağırarak verdiği talimatları istemeden dinlerken, koridorda bir aşağı bir yukarı yürüyor, bazen de gelip doğumhanenin kapısına dayanarak bekliyordum. Zaman geçmiyor gibiydi. Aklımdan ara sıra, sen gerçek baba bile değilsin ki. Düşüncesi geçse de, mesele gerçek baba olup olmama değil, sorumluluk duygusuyla hareket edip etmemekteydi. Ben kendimi bu anda çok sorumlu hissediyordum. İçeriden gelen çığlıkların yerine ismim almaya başlamıştı. Sun'a, Metin! diye bağırmaktaydı. İsmimi duyduğumda, yaşadığım şaşkınlığın etkisiyle Sıtkı amcaya baktım. Sıtkı amcanın yüzüne muzip bir gülümseme yerleşmişti. Bir ara derin bir sessizlik oldu. Koca ameliyathane ve dışarıdaki salon bir anda sessizliğe gömüldü. Birkaç saniyelik bu sessizlik beni endişelendirmiş, sanki o kısa saniyeler saatler gibi gelmişti. Aklımda garip düşüncelerin oluşmaya başladığı anlarda, tüm koridor dünyaya gözlerini yeni açan ve ağlamayı bile daha tam beceremeyen bebeğin ilk ağlama denemeleriyle yankılandı. O an mutluluktan ne yapacağımızı bilemez halde birbirimize sarıldık. Hacer teyze ağlıyordu. Hemşireler odadan çıkıp beni tebrik etmeye başlamıştı. Ben şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemez halde etrafa bakıyor, belli belirsiz mimiklerle beni baba olarak kutlayanlara cevap vermeye çalışıyordum. Doğumhanenin kapısı yarım açılarak içeriden hastaneye geldiğimizden beri bizimle ilgilenen hemşire kapının açık kısmını içerisi görünmesin diye bedeniyle doldurarak… Tebrikler Metin Bey. Bütün hastane Suna Hanım sayesinde baba olduğunuzu duydu. Doktora hanım sizi içeriye davet ediyor. Buyurun lütfen. Doğumhaneye girdiğimde içerisi anlatılacak gibi değildi. Yerdeki kan izleri ve kanlı sargı bezleriyle ortam korkunç görünüyordu. Suna perişan bir haldeydi. Biraz önce canından çıkardığı canın yorgunluğuyla baygın şekilde yatarken hüngür hüngürde ağlıyordu. Hemen solumda çıplak halde yatan, vücudu morla koyu kahve arasında bir renge sahip, ağlamaya çalışan ama sesi doğru düzgün çıkamayan Dilayla İlk kez karşılaşıyorduk. Ben donmuş şekilde Dila'ya bakarken ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. O sırada çocuk doktoru ilk kontrollerini yapıyor, burnuna, ağzına sokuşturduğu aletlerle doğarken yutması muhtemel suları kusturarak çıkarmaya çalışıyordu. Hemşire Dila'yı hastanenin battaniyesine sararak yanında getirdiği bebek sedyesini yerleştirdi. Dila yıkanmaya, daha sonra annesi odasına çıkana kadar beklemek üzere bebek odasına gidiyordu. Sıtkı amcaları Dilan'ın peşinden göndererek Suna'nın yanında kaldım. Herkes odadan çıkınca da Suna ile baş başa kaldık. Suna ağlamaklı gözlerle bana bakarken ben de nemli gözlerle Suna'ya bakıyordum. Suna'nın yanına gidip alnına bir öpücük kondurup elini tuttum. Çok güzel bir kızımız oldu. İnşallah şansı, kısmeti bol olur. Allah sağlık ve sıhhat içinde büyümesini nasip eder. Biz birlikte olduğumuz sürece her engeli aşarız. 9. Bölüm Hastane odasına yerleşmemizin hemen ardından, hemşirenin bebeği getirip yanımıza bıraktığında ne yapacağımıza ilişkin hiçbir fikrimiz yoktu. Sunan'ın acemice ilk emzirme denemeleri, hemşirelerin yardım ve yönlendirmeleri, benim bebekle ilk tanışma, sevme, dokunma anlarım görülmeye değerdi. Hele küçücük yatağında uyurken kendisine uzattığım parmağı pembe buruşuk eliyle, parmaklarıyla yakalaması, gözlerini açıp bana bakması, İçimde başka bir aşkın filizlenmesine sebep olmuştu. Mucize denen şey bu olmalıydı. Birkaç saat öncesine kadar hayatımızda olmayan bu ufacık kız çocuğu için şimdi yapamayacağım fedakarlık yoktu. Babalık annelik gibi içgüdüsel bir şey değildi. Babalık, bebek doğduktan sonra farkına varılabilen, sevgi ve bağlılıkla gelişen bir duyguydu. Annelik, ilk andan itibaren içinde hissedip gün be gün büyütüp, canından can çıkararak dünyaya getirdiği bebeğe Varlığını hissettiği ilk andan itibaren canım pahasına bağlanmakla başlıyordu. İçimde dila'ya karşı her geçen gün artan öyle büyük bir sevgi besliyordum ki bu sevginin ve bağlılığın sonunu kestiremiyordum. Hayatta hep sevdiğimi sandığım, daha fazlasını sevemeyeceğimi düşündüğüm her şeyin yalan, bu sevgi karşısında eksik kaldığını hissediyor ve hayatın kesin yargılarla konuşulmaması gereken bir tecrübe alanı olduğunun yeniden ve yeniden farkına varıyordum. Sürekli Dilay'la ile vakit geçirmek istiyordum. Uyuduğu zaman yanında olmak, uyanırsa yeniden uyutmak, başka ihtiyacı olursa karşılamak için başında nöbet tutuyordum. Dilaya olan düşkünlüğüm zaman zaman paranoyak boyutlara ulaşıyor, gecenin herhangi bir saatinde uykumdan uyanıp, dilanın yanına sokuluyor, nefes alıp verişini dinliyordum. Burnundan nefes aldığında, giydiği kalın elbiselerden dolayı, göğüs hareketini hissedemediğim zamanlarda, elimi hafifçe göğsüne koyarak nefes aldıkça, göğsünün hareket edip etmediğini kontrol ediyordum. Kısa süre içerisinde bambaşka bir insan olup çıkmıştım. Bu küçücük bebek, benim dünyaya bağlanmamın en önemli sebeplerinden biri haline gelmişti. İşe gittiğim zamanlarda birkaç saat içinde Dila'yı özlemeye başlamış, her öğlen yemek bahanesiyle eve gelip onu görmeye adet edinmiştim. Suna da hayatından çok memnundu. Dila bebek, herkese iyi gelmiş, bizleri daha da yakınlaştırmış, aile yapmıştı. Hep beraber daha çok vakit geçirmeye başlamış, zaman zaman aramızda Dila'yı paylaşamaz, birbirimizi kıskanır olmuştuk. Bazen Dila'ya bakıp eski günleri hatırlıyor, Sunay'a bu çocuğu aldır diye baskı yaptığım zamanlardan utanç ve pişmanlık duyuyordum. Ben nasıl olur da bu çocuğa kıymanın çözüm olacağını düşünüp insanlara baskı yapmaya çalışmıştım? Güzel bir yaz akşamı yemek sonrası evin balkonunda Sunay'la oturup kahvelerimizi içiyorduk. Uzun zamandır ilk defa Sunay'la yalnız kalabilmiştik. Bu akşama kadar gelen gidenlerden ve Dila'nın uyuyamayıp gaz sancıları çekmesinden hiç baş başa kalmaya fırsatımız olmamıştı. Biz balkonda otururken Dila da hemen yanımızda arabasının içinde huzur içerisinde uyumaktaydı. Uzun zamandır ilk defa sakin bir akşam geçiriyoruz. Aman sus, ya şimdi biri gelecek ya da cadı uyanacak. Cadı deme kızıma, melek o. Ne kadar masum, savunmasız uyuyor. Biliyor musun, aklım çıkıyor bazen, delirecek gibi oluyorum. Bir gün gelip de bir şey olacak Dila'yı koruyamayacağım diye. Baba olmak ağır mı geldi? Bilakis iyi geldi. Hem de çok iyi fakat aklımda bazı sorular var. Kafamda kurup cevap bulamamaktansa senle birlikte çözümü ulaştırmak istiyorum. Hayırdır? Bunu söylerken içim acıyor ama ben Dila'nın öz babası değilim. Bu demek değil ki ömrü boyunca ona sevgim azalacak fakat Lila'nın gerçekleri bilmesi gerekebilir. Çocuktan durumu saklamalı mıyız emin olamıyorum. Ayrıca sen de söylemek, gerçekleri anlatmak, öz babasını tanımasını isteyebilirsin. Ben buna saygı duyarım. Dediğim gibi, Lila benim öz kızım olmasa da ben bir babanın yapabileceği tüm görevleri yapmaya fazlasıyla hazırım. Suna gecenin karanlığında uzaklarda kaybolup gitti. Ne düşünüyordu acaba? Bir şey diyecekti de lafa nereden başlayacağını mı bilemiyordu? Anlamakta zorlanıyordum. Ben söyleyeceklerimi ifade ettiğim için bundan sonra söz sırası Suna'daydı. Suna'nın söyleyeceklerini duymak için sabırsızlanıyordum. Aslında doğru olanı yapmaya, doğrunun ne olduğuna birlikte karar verip ileride çıkması muhtemel sorunların önüne geçerek zorlukları birlikte göğüsleyeceğimiz ortamı şimdiden yaratmaya çalışıyordum fakat içimden bir ses söylemeyelim gerçek babası olarak beni bilsin diyordu. Yıllar sonra gerçekleri öğrendiğinde Dilan'ın acaba gerçek babam olsayla başlayan soruları aklından geçirme ihtimali şimdiden incitiyordu beni. Her zamanki gibi hayatta doğru olanla olmasını istediğin şey aynı çizgide buluşamıyordu. Sun'a kaybolduğu karanlıkta aradığını bulmuş olacak ki bana doğru dönüp gözlerini gözlerime kilitledi. Gözlerinde biriken yaşlar gecenin karanlığında pırıl pırıl parlıyordu. Biraz önceki gergin yüz hali yumuşamış ve Derin bir huzura yerini bırakmıştı. Masanın üzerinde duran evlerimi uzanıp tuttu. Hafifçe başını eğerek gözlerime bakmaya devam etti. Ömrümün en uzun dakikalarını yaşar gibiydim. Bir an önce söyleyeceğini duymak için sabırsızlanıyordum. Vücudum buz kesmişti. Masanın altında titreyen bacaklarıma engel olamıyordum. Suna ne cevap verirse versin, görüntüdeki hayatımızda hiçbir şey değişmeyecekti ama ben manevi olarak çok etkileneceğimi düşünüyordum. Suna'nın gözündeki yaşların çoğalması, göz pınarlarından yanaklarına doğru süzülmesine neden oldu. Çenesinin altında toplanan yaşlardan ilk damlanın düştüğü anda, ''Söylemeyelim Metin, senin yaptığın fedakarlığı birçok öz baba yapamaz. Dila seni öz babası olarak bilmeli. İkiniz de bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. İleride Dila için bir kardeş istersen, seve seve ikinci çocuğumuzu da dünyaya getirmek isterim.'' Suna o an bana dünyaları vermişti. Mutluluğumu anlatmam, tarif etmem mümkün değildi. Suna gibi benim de göz pınarlarımda doldu ve taştı. Konuşursam daha fazla duygu yoğunluğu yaşayacağımı bildiğim için sadece teşekkür ederim diyebildim. O sırada Dila sanki konuşulanları duyuyor, anlıyor gibi uyandı, bana baktı ve ağlamaya başladı. Dila'nın ağlaması yaşadığımız duygusallıkla birleşince ikimiz de arabaya doğru Dila'yı kucağımıza almak için hareket ettik. Suna Dila'yı yerinden alarak içeriye geçti. Biraz emzirip gazını çıkarmaya çalıştı. Dila, Suna'nın tüm susturma çabalarına karşın ağlıyor, bir türlü susmuyordu. Bir müddet sonra ben de yanlarına giderek Dila'yı Suna'dan izin isteyip kucağıma aldım. Dila'nın başını omzuma yatırıp, sırtını sıvazlayarak evin içinde dolaşmaya, Dila ile ara ara konuşup usul usul ninni söylemeye başladım. Dila kısa bir süre sonra susarak omzumun üzerinden bana bakmaya başladı. Ben de Dila'ya bakıp konuşmalarımız sürdürdüm. Uykusuna geri dönen Dila'yı koklayarak yatak odasına götürdüm. Yatağın ortasına yatırıp ben de yanına kıvrıldım. Huzur içerisindeydim. 10. Bölüm Takvimlerden koparılan her yaprak, ömürden giden günlerin en büyük habercisiydi. Zaman geçtikçe dünyaya gelen büyüyor, dünyada yürüyüşünü tamamlayan da yavaş yavaş gidiyordu. Biz günlük yaşantımız içinde fark etmesek de, her yeni gün ufak ya da büyük değişikliklerin habercisiydi. Doğan güneşi, aydınlanan gökyüzünün hep aynı olduğunu düşünsek de, gerçekte hiçbir günümüz bir önceki güne benzemiyordu. Bazen yavaş, bazen hızlı değişimler bizi şu anda olduğumuz bizler haline getiriyordu. Geçmişe bakarak şaşkınlık cümleleri kurmaktan başka bir şey gelmiyordu elimizden. Yaşarken yıllar gibi gelen saatler, günler çoktan birer anıya dönüşmüş, hafızamızda iyi veya kötü tortular bırakarak yer almaktaydı. Hayatlarımız su gibi akıp gitmekteydi. Ailemizin ana hayat gayesi Dila olmuştu. Tüm planlar Dila üzerine yapılıyor, her şey onun eğitimi, gelişimi üzerine kurgulanıyordu. Zaman o kadar çabuk akıp gitmekteydi ki, günler günleri, yıllar yılları kovalamış, Dila bu kasaba sınırları içerisinde alabileceği eğitimin sonlarına yaklaşmıştı. Bu sene lise eğitimini bitirecek ve Belki de şehir dışına okumaya gidecekti. Küçücük kızımız genç kız olmuştu. Bahçedeki çardakta oturup çayımı yudumlarken biraz ileride birkaç sene önce aldığımız köpekle oynayan Dila'yı izliyordum. Ne zaman bu kadar büyümüştü bu kız? Ben daha dün bu kızı kucağımda uyutuyordum. Başucumda hikayeler anlatıyor, masal kitapları okuyordum. Zaman ne kadar hızlı ve acımasız akıp gidiyordu. Hiç büyümesini istemediğim küçüğümdü o. Yarım-yarım konuşmaları, saf ve temiz çocukça düşünceleri, kendince yaptığı yorumlarla beni güldüren küçük bir kız olarak kalmasını istesen de hayat arzuladığımız gibi istemiyordu. En büyük korkum da Dila'yı kaybetmekti. Yarımda olmadığı her an, Dila'yı kaybetmek demekti. Buna şehir dışına okumaya gitmesi, yaşı gelince evlenmesi de dahildir elbette. Dila'nın ilk doğduğu dakikalardan bugüne kadar geçen zaman hayatımın en mutlu dönemiydi diyebilirim fakat Bundan sonrasından korkuyordum. Kızım elimden kayıp gidecek gibi geliyordu. Sanırım her babanın genç kızı için yaşadığı korkuları yaşıyordum ama her seferinde bizim ilişkimiz çok farklı diyerek o farkın ne olduğunu bilmeden kendimi ayrılmayacağımıza ikna etmeye çalışıyordum. Boyu posuyla annesine benzeyen Dila, düzgün fiziği omuzlarına kadar gelen dalgalı saçlarıyla göz alıcı bir genç kız olmuştu ama bu genç kızın şu an köpeği zeytinle oynamasını gören yabancı biri bu genç kız değil, çocuk yorumunda bulunabilirdi. Zeytinle çimlerde boğuşması, koşu yarışı yapıp zeytini geçmesi, geçince yaşadığı sevinç tam bir çocuksu ruhu yansıtmaktaydı. Günaydın. Günaydın Suna. Gözlerini Dila'dan al da önündeki gazeteye oku. Ne ara büyüdü bu? Bizler yaşlanırken, saçlarımız beyazlarken bu kız da büyüdü işte. Ben bu kızın yuvadan okumak için dahi uçmasına hazır değilim. Etrafımızda o olmadan nasıl bir hayatımız olur? Çok boş ve renksiz olmaz mı? Hayatın bir akışı var. Biz onun her istediği zaman yanında olacağız fakat kendi ayakları üzerinde durmaya başlaması lazım. Sen hep onu korudun, kolladın. Yeri geldi, benim yapmak istediklerimi engelledin. Zorlukları çözerken hayata karşı bir şeyler öğreneceği yerlerde Dilan'ın yanında yer aldın ve beni kötü, aksi bir insan pozisyonuna düşürdün. Başlama yine ne olur. Lida benim bu hayattaki en zayıf noktam biliyorsun. Biliyorum. Sen babasıysan ben de annesiyim. Onun kötülüğünü ister miyim? Ama hayatın zorluklarına karşı onu pamuklar içinde korumak uzun vadede zarar verebilir. Biz Suna ile konuşurken artık iyice yaşlanan ve yaşlanmanın kötü yanlarını vücutlarında iyice hissetmeye başlayan Sıtkı amca ve Hacer teyze de kol kola girip ellerinde bastonlar ile yanımıza geldiler. Kendileri gelmeden bastonlarından çıkan tıkırtılar çoktan geldiklerinin habercisiydi. Sunay ile toparlanıp onları ayakta karşıladık. Bizim çardakta toplandığımızı gören Dila koşarak yanımıza geldi. Dila'nın koşmasını oynadıkları oyunun devamı zanneden Zeytin de koşarak Dila'nın peşinden geldi. Köpek ve kediden hiç hoşlanmayan Hacer teyze her zamanki sinirli tepkisiyle Dila'ya ''Uzak tut şu uğursuzu kızım benden, biliyorsun sevmiyorum. Korkuyor kızım Dilan, o yüzden uğursuz.'' Diyor. Uğraşma benimle sızkı. her yerim ağrıyor zaten. Tamam nine, kızma sen, gönderirim ben onu şimdi. Dila Zeytin'i uzaklaştırdıktan sonra gelip ninesine sarılarak, gitti işte, kızma hadi. O uğursuzu sevdiğin ellerinle şimdi gelip bana dokunuyorsun. Ellerini yıkadın mı? Kızım gel hadi otur, biraz rahat bırak nineni. Biliyorsun sevmiyor böyle şeyleri. Tamam baba. Bugün ne yapacaksın? Dükkana gel, bana yardım et istersen. Bugün bir ara okula uğrayıp edebiyat ödevimin konusunu öğreneceğim. Öğretmen dün yetiştirememiş ödevleri isteyenlerin hafta sonu gelip alabileceğini söyledi. Belki daha sonra uğrarım. Öğretmeniniz bayan mı erkek mi? Suna bu soruyu neden sorduğumu anlamıştı ve gözleriyle beni ikaz edercesine bir bakış atarak her zamanki gibi uyardı. Ama içimdeki o koruma güdüsü günün her saati alarm halindeydi. Öğretmen okulun ikinci dönemi geldi baba. ''Bayan ve bekar, başka öğrenmek istediğim bir şey varsa sorayım kendisine.'' Gülüşmeler arasında ''Tamam uzatma, ben şimdi dükkana gidiyorum, istersen gelirsin.'' Ben dükkana doğru yola çıktığımda herkes oturmaya, sohbet etmeye devam ediyordu. Yaklaşık 20 yıl olmuştu bu kasabada yaşamaya başlayalı ama hala beni dışarıdan gelen biri olarak görüp tanıyorlardı. Sanırım bu hiç değişmeyecekti. Dükkanın klasik günlük işlerini halledip, Müşteri beklemek için koltuğa oturduktan kısa bir süre sonra yan dükkanın sahibi Kasaf Faruk kafasını kapıdan uzatarak ''Göçmen geldi, hava çok güzel dışarıda oturalım dertleşiriz biraz. Tamam iki dakikaya oradayım.'' Okuduğum kitabın arasına masadaki kalemi koyarak son kaldığım yeri unutmayayım diye işaretledim. Kapının arkasında duran hasır tabureyi alıp dışarıya Faruk'un yanına çıktım. Faruk kısa boylu, zayıf, ufak tefek bir adamdı. Ama yaptığı işe o kadar alışmıştı ki, o koca hayvanları kesmesi, parçalaması beni hep hayrete düşürürdü. Sürekli olarak kendime, bu küçücük adam nasıl yapıyor bu işleri sorusunu sorardım. Öğrendiğimde şaşkınlığımı gizleyemediğim bir diğer özelliği de Kasap Faruk'un resim yeteneğiydi. Boş zamanlarında yaptığı yağlı boya ve kara kalem resimler bu yeteneğin en önemli deliliydi. Bir anda işi hayvan kesip parçalamak, kan revan içinde çalışmak olan Kasap Faruk, Diğer yanda boş zamanlarında çeşitli temalarda resimler yapan ressam Farruha dönüşüyordu. Nasıl olabiliyordu da bu iki zıt ruh hali bir bedende buluşup hayat bulabiliyordu? Bu arada Farun bu özelliğini kötü emellerime alet ettiğimde oluyordu. Benim dükkana gönüllü ders çalışmaya gelen hiçbir çocuğu bugüne kadar geri çevirmedim. Ya onlarla çalıştım ya da bildiklerim yeterli oldu. Öğrencileri eksik oldukları konularda hep eğittim ama Resim anladığım veya çalışarak anlayabileceğim derslerden biri değildi. Resim, müzik gibi derslerin hep yetenek işi olduğunu düşündüm. Öğrencilik hayatımda çektiğim sıkıntıları yaşatmamak adına bu konuda yardım isteyen birkaç çocuğa resim yeteneklerinin olmaması ve not ortalamalarının olumsuz etkilenmemesi için gizlice Faruk'a resimler yaptırdım. Yapılan resimleri çocuklara teslim edip, öğretmenlerine gösterip, notlarını yükseltmelerine Faruk'u alet etmişliğim vardı. Gerçekleri Faruk'a hiç anlatmamıştım. O da hiç neden yapıyoruz demedi. Hatta benim bu resimleri Dira'ya götürdüğümü düşünüp her zaman isteklerimi elinden geldiğince yerine getirdi. Onun bana göçmen demesi gibi ben de ona özellikle yalnızken Picasso diye hitap ederdim. Nasılsın Picasso? Gel otur biraz laflayalım. Ressamla mı konuşacağım, kasapla mı? Gel dalga geçme otur işte. Ne o yine batıyor mu ülke? 20 yıldır tanırım seni, her gün ekonomi daha kötüye gider, ülke batıyor, özgürlükler evden gidiyor dersin. Her bayram öncesi nerede o eski bayramlar diyen esnaf gibisin. Kafanı nelere taktın yine? Kafama ne takılacak oğlum? Sen başka ülkede mi yaşıyorsun? Yok, aynı ülkedeyim. Hatta hemen senin yan dükkanındayım işte ama ikimiz olanları biraz farklı algılıyoruz. Vallahi arkadaş, durum kötü. Bak artık insanlar et alamıyor. Etin kilosu aldı başını gitti. Yakında kaparız bu dükkanları. Anlaşılan yine gazeteleri okumuş, ülke eden gidiyor havasına girmişti Faruk. Haftada bir yaptığımız konuşmalardan birini yapacaktık, belliydi. Ben gülerek, yahu sen et satamıyorsun diye ben neden kapıyorum dükkanımı? Üstelik sen 20 yıldır aynı şeyi söylersin ama ben daha pazar günleri dahil bir gün dükkanını kapalı görmedim. Nasıl olacak? Bu sefer farklı göçmen. Gazetede okudum. Hükümet dışarıdan et getirecekmiş. Durum o kadar kötü. Oğlum, burası koca ülkede küçücük bir kasaba. Sen de bu kasabanın kasabısın. Öyle konuşuyorsun ki seni gören de adam ülkenin en büyük et işleme tesisini elinde tutuyor sanır. Sen hep böyle vurdum duymazdın zaten. Sen de çok hislisin be kasap Faruk. Bu dünyanın derdi bitmez. Bunu da dert etme. Tavla atalım mı? Olur, alayım içerden. Faruk'un arkasından gülerek baktım. Bu adam hep böyleydi. Bir konuda gaza gelir, sonra bir anda gaza geldiği konuyu unutup anında başka bir konuya geçebilirdi. O gün akşama kadar etraftaki esnaf arkadaşların da katılımıyla tablo oynayıp sohbet ettik. Zaten buralarda başka türlü zaman geçmiyordu. Gelen tek tük müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için dükkanlarımıza gitsek de hemen geri gelip muhabbete kaldığımız yerden devam ediyorduk. O gün havanın da etkisiyle herkes neşe içindeydi. Önce ülkeyi kurtarıp Ardından da Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştık. Gol kralını bile ilan etmiştik. Tüm bunlar olurken, saatler her zamanki gibi akıp gidiyor, güneş başka hayatları aydınlatmak için yavaş yavaş bizim üzerimizden çekiliyordu. Akşam üzeri Dila sabah bahsettiği ödevini öğretmeninden almak için okula uğramış, dönüşte de benim yanıma gelerek evden eline tutuşturulan alışveriş listesini bana teslim edip görevini yerine getirmişti. Dila'nın gelmesiyle, ben sohbet grubundan ayrılarak dükkana döndüm. Dükkanı kapama hazırlıklarının ardından kepenkleri indirip Dila ile kasabı, manavı, bakkalı, eczaneyi dolanmaya başladık. Dila benim koluma girmiş, beraberce akşam güneşinin son ışıklarıyla o dükkandan bu dükkana dolanıyorduk. İnanılmayacak kadar mutlu ve huzurluydum. Sağlıklıydık, ailem yanımdaydı. Bir insan bundan daha fazla hayattan ne isteyebilir diye düşünerek derin, Mutluluk ve huzur veren bir nefes aldım. Beraberce eve gidip neşe içerisinde bahçeyi kurduğumuz sofrada yemeklerimizi yiyip sohbet ettik. İlerleyen saatlerde büyüklerimiz evlerine çekildi. Bahçede biz bize kalmıştık. Havadan sudan konuşurken birden konu Dila'nın ödevine geldi. Dila yeni hocası ve verdiği ödevden şikayet ediyor, mutsuzluğunu ve ödevi yapmama isteksizliğini dile getiriyordu. Biz de Dila'nın genelde her şeyden her an sıkılabilecek ve Mutsuz olabilecek bir çocuk olduğunu bildiğimiz için ödevi konusunda onu motive etmeye çalışıyorduk. Peki baba, ödevim konusunda bana yardım eder misin? Elbette kızım. Sen ne zaman istediğinde ben sana hayır dedim. Ne yapacağız söyle. Elimizde bir şiir var. Okuyup şairin duygularını kompozisyon haline getireceğiz. Metin, Dila liseyi bitirip üniversiteye gidecek neredeyse. Bırak ödevin tek başına yapsın. Yapar tabii ki benim kızım. Benden yardım istiyor, bir bakalım.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 ben bu hayatta en çok seni sevdim. Sense bunu hiç bilemedin. Hala soruyor musun ben mi diye? Evet, sensin sen. Dünya başıma yıkılmıştı sanki. Bu nasıl olabilirdi? Yanlış mı duyuyordum, rüyamı görüyordum? Şiiri dinlerken, tamam yeter bu kadar diye bağırmamak için kendimi zor tutmuştum. Bu şiir Dilan'ın eline okuldan geçmiş olamazdı. Kesin benim eski eşyalarımı karıştırıp bulmuştu. Şimdi de bizimle aklınca dalga geçiyordu. Tabii ki en mantıklısı bu olmalıydı. Ben yıllar önce kaldırıp attığım eşyalarla birlikte bunu atmayı unutmuş olmalıydım. Dira da bu şiiri bulup benim annesi için yazdığımı düşünerek bizde eğleniyordu aklınca. Hafta sonu okula gidip ödev almalar, benden yardım istemeler, kompozisyon yazma, şairin duygularını açıklamaya çalışmak oyunun bir parçası olmalıydı. Bu düşüncelerle rahatlamış gibi olsam da yine de, bu şiirin ortaya çıkması beni çok ama çok rahatsız etmiş, geçmişin bir anda gözlerimin önünden geçmesine neden olmuştu. Baba ne diyorsun? Ne hissetmiş şair sence? Bu kadar şaka yeter kızım. Tamam, şiirini okudun, eğlendin, uzatmaya gerek yok. Ne şakası baba? Öğretmen ödev verdi ve bir haftada zaman verdi. Sanırım Dila şaka yapmıyordu. Elindeki şiiri gerçekten okuldan öğretmeninden almıştı. Aklım almıyordu. Bu nasıl olabilir diye… Kendime sorup duruyordum. Aslı bu kasabaya öğretmen olarak atanmış olabilir miydi? Ya da bu şiiri bir başkasına vermiş, o da tesadüfen dilaya vermiş olabilir miydi? Boğazımı temizleyip sesimi güçlendirerek, kim yazmış bu şiiri kızım? Bilmiyorum, şairin ismi yok. Anladım, yarın bakarız. Şimdi bana müsaade eve çıkmam gerek. Eve çıkıp hızlıca soğuk suyla yüzümü yıkadım. Ayılmam, kendime gelmem lazımdı. Sağlıklı düşünemiyordum. Kimseyle konuşmak istemediğim için hemen sonrasında yattım. Bizimkiler ters bir şeyler olduğunun farkındaydı fakat akıllarının ucundan böyle bir olayın geçmesi imkansızdı. Suna ve Dila benim rahatsızlandığımı düşünmekteydiler. Gerçekte haklı sayılabilirlerdi, rahatsızdım ama yaşanan andan ve anlamlandıramamış olmaktan rahatsızdım. Sabaha kadar gözlerim tavanda, geçmişten bugüne yaşananları düşündüm. Geçmişte Aslı'ya veda edip, onu kaybetmekten nasıl korktuysam, Şimdi Dila'yı kaybetme korkusu sağlıklı düşünmemi engelliyordu. Her sağlıklı düşünemeyen insan gibi hata yapma ihtimalim de çok kuvvetliydi. Belki ile konuşmak en iyi çıkış yolu olabilirdi. Ama emin olmadan Sunay'a ne diyecektim? Yıllar önce kapanmış defterleri yeniden emin olmadan açmanın bir gereği var mıydı? Gözümü kırpmadan aklımdan geçirdiğim bin bir senaryoyla sabaha sabah ettim. Şiiri kimin verdiğinden emin olmalıydım ama nasıl? Sabah erkenden kalkıp Dila'ya, bu şiiri sana kim verdi kızım diye sorsam, gereksiz şüphe ve kaygı uyandıracaktım. Peki nasıl olacaktı? Gidip öğretmenle tanışmak bir yoldu ama sabahın köründe hangi bahaneyle hiç tanımadığım birinin karşısına çıkabilirdim ki? Ya da tanışmak istediğim kişi aslı çıkarsa ne yapardım? Dilan'ın doğumundan sonra hayatımın en büyük sorunuyla karşı karşıyaydım. Sanki kötü kader peşimi bırakmıyordu. Yıllar önce arkamda bıraktığımı sandığım konuların yıllar sonra karşıma en korktuğum şekilde çıkması açıklanabilir gibi değildi. İçimi rahatlatmak için bir şey yapmalıydım. Sabahın ilk ışıklarıyla hazırlanıp, kimse kalkmadan giyinip dışarıya çıktım. Ne yapacağımı bilmemekle birlikte ev halkıyla şu an karşılaşmak, soracakları sorulara yarım ağız yalanlarla cevap vermek istemiyordum. Düşünceli adımlarla sahile indim. Aklımda hep ne yapmalıyım sorusu vardı. Sahilde zamanın ve mekanın pek farkında olmadan yürürken, Balıkçı arkadaşları gördüm. Beni yanlarına çağırıp çay ve kahvaltı ikram etme isteklerini geri çevirip hızlıca yanlarından uzaklaştım. Kendimi sokaklara atmamda bir işe yaramamıştı. İçimde oluşan merak ve kaygılara daha fazla dayanamayarak olayın aslını öğrenmeye ve gerçeklerle yüzleşmeye karar verdim. Bu kararı verirken dila ile yüzleşmek değil elbette düşüneceğim. Ödevi veren kişiyle yüzleşmekti niyetim. Kötü bir karar vermek bile hiç karar vermemekten iyiydi. Zaten aldığın kararın sonuçlarıyla karşılaşmadan da kararların iyi kötü olduğu anlaşılmamaktaydı. Benim aklımdan ve gönlümden geçen mantıklı bir açıklamayla şiirin öğretmenin eline bir vesileyle geçmiş, beğenmiş olabileceği ihtimaliydi. Hızlı adımlarla okulun lojmanlarına doğru yürüdüm. Bütün öğretmenler okulun lojmanında kaldıkları için edebiyat öğretmenini orada bulabileceğimi biliyordum. Koşar adımlarla gittiğim lojmanın kapısına vardığımda nefes nefese kalmıştım. Heyecandan da nefesim kesilmiş olabilirdi. Apartmanın büyük gri dış kapısında önce zillere baktım. Zillerin hepsinin üzerinde isimler yazıyordu ve ben bu isimlerin hepsini bir şekilde duymuş gibiydim. Bir tek bir apartman dairesinin zilinde isim yazmıyordu. Hatta isim kartı çıkartılmış, boş bırakılmıştı. Bu daireye yeni gelen, henüz ismini yazmayan birinin habercisi olabilirdi. Beşinci kattaki bu isimsiz daire, İlk ziyaret edilip konuşulması gereken hedef olarak görünmekteydi. Apartmanın dış kapısında derin bir nefes alıp içeriye girdim. Apartmanın içine sabahın sessizliği hakimdi. Merdivenleri aydınlatan elektrik düğmesine bastıktan sonra yavaş yavaş katları çıkmaya başladım. Her kata gelişimde içim ürperiyor, bir korku dalgası bedenimde dolanıyordu. Gerçekle yüzleşme kararımı sorguluyor, geri dönmekle devam etmek arasında kararsız kararsız, ürkek kadınlarla ileriye gitmeye çalışıyordum. Bazı dairelerin içinden çocuk sesleri ve çocukların anneleriyle yemek yememek için kavga ettiklerini duyuyordum. Beşinci kata ulaştığımda dizlerimde derman kalmamıştı. Neredeyse bulunduğum yere yığılıp kalacak gibiydim. Beşinci kattaki açık renk vernikle boyanmış kapının önüne geldiğimde iki elimle pervaza dayanıp güç almaya çalıştım. Biraz sonra bu kapıda yaşanacaklar benim hayatımın önemli bir dönüm noktası İçinden çıkamayacağım sorunların başlangıç anı olabilirdi. Derin birkaç nefes alıp kapıyı tıklatmaya karar verdim. Kapı açıldığında nasıl davranmam gerektiğine ilişkin hiçbir fikrim yok. Ama bu heyecan ve merak bitmeliydi. Kalbim ve ruhum bu acıyı daha fazla kaldıramayacak gibiydi. Kapıyı iki kere tıklatıp beklemeye başladım. Evde kimse olmayabileceği gibi ev sahibi uyuyordu olabilirdi. İçeriden bir takım tıkırtılar gelmeye, Hatta tıkırtı sesleri yaklaşmaya başlamıştı. Evde biri vardı ve kapıyı açmaya geliyordu. Beklerken merdiven otomatiği söndü. Karanlıkta kaderimle yüzleşmeyi bekliyordum. Kapının önce zinciri çözüldü, ardından kilitlenmiş kapıdan kilidin açılma sesi duyuldu. Bu sesler apartman boşluğunda ve kulağımda çınlıyordu. Derin bir nefes aldım ve yavaşça açılan kapının arkasından kimin çıkacağını beklemeye başladım. Kapının yavaş yavaş açılmasıyla Dairenin içerisinden süzülen ışık apartmanın içini aydınlatmaya başlamıştı. Kapı tamamen açıldığında, karşılaştığım orta boylu, orta yaşlı, hafif şişman, yataktan kalktığı için dağınık saçları elle düzeltilerek şekil verilmiş, geceliğinin üzerine giydiği sabahlığın önünü bağlamaya çalışan, henüz tam da uyanamamış kadın Aslı'nın ta kendisiydi. Doğru olabilir miydi? Bu orta yaşlı kadın Aslı olabilir miydi? Gözlerimle gördüğüme inanmakta zorlansam da, Zihnimin bana kötü bir oyun oynadığını düşünsem de karşımda duran kadın Aslı'ydı. Yirmi yıl, tam yirmi yıl sonra Aslı yeniden karşımdaydı. En korktuğum senaryo adım adım hayata geçiyordu. Ben Aslı'ya, o bana şaşkın şaşkın bakarken ikimiz de donup kalmış gibiydik. Yirmi sene önce iki genç arasında tren garında yarım kalan hayat hikayesinin sonu birazdan kaldığı yerden devam edecek. Ancak iki orta yaşlı insan bu apartman dairesinde Hikayenin sonunu mutlu olarak bitiremeyecekti. Yaşlanmışsın Metin. Sen de tren garında ayrıldığım aslı değilsin. Benim için çok uzun ve yıpratıcı bir yolculuktu. Tedirgin adımlarla içeri girip salonun ortasında ne yapacağımı bilemez bir halde öylece durdum. Geldiğime çoktan pişman olmuştum. Aceleyle yanlış yaptığımı düşünüyordum fakat başladığım işi bitirmem gerekiyordu. Pişman olmak için artık çok geçti. Birazdan yılların hesaplaşması gerçekleşecek, sonunun nereye varacağı ve eski defterlerin ne kadar açılıp kabuk bağlamış yaraların ne kadar kanatılacağı bilinmeyen bir konuşma yapılacaktı. Salonun ortasında ikimiz de ayakta birbirimize bakıyorduk. Zamanın acımasız izleri ikimizin üzerinde de ciddi etkiler bırakmıştı. En son tren garında bıraktığım genç kadının yerini yüzünde karışıklıklar, vücudundaki fazla kilolarla orta yaşlı bir kadın almıştı. Zamanında dünyalar güzeli olarak gördüğüm Aslı, şu an tanımadığım bir yabancıdan ibaretti. Öğretmenlik mesleğinin yıpratıcılığı ve etraftaki eşyalardan anladığım kadarıyla yalnız yaşamın siniri ve mutsuzluğu üzerine çökmüş gibiydi. Benim onu süzdüğüm gibi o da beni süzüp inceliyordu. İkimizin arasındaki en önemli fark, ben yıllar boyu kendisini vicdan azabıyla düşünürken onun kızgınlık ve nefretle beni düşünmesiydi. Aramızdaki sessizlik aslanın söze girmesiyle sona erdi. İkimiz de birden düşüncelerimizden sıyrıldık. Yıllardır Aslı'nın beklediği, benimse olmasına ihtimal vermediğim, olursa da ne yapacağımı bilemediğim, korktuğum an yaşanmaya başlamıştı. Sen bir insanın birini çok severken sevgisini sıfırlayıp nefrete çevirmesinin ne demek olduğunu biliyor musun? Ne diyebilirim bilmiyorum. Bazen uzun açıklama cümleleri yerine sadece özür dilemek daha anlamlı olabilir. Özür dilerim Aslı. O gün ve sonrasında hissettirdiklerim için özür dilerim senden. Aslı sinirden titreyen sesinin titremesine ve yükselmesine engel olmakta güçlük çekiyordu. Özür dilemek yeterli oluyor mu? Bunca sene yaşanan acıların izlerini kapatıyor mu? Her şey düzeliyor mu? Bunca zaman nasıl geçti hiç haberin var mı senin? Gelmeyeceğini bildiğin telefonu, mesajı ya da bir mektubu beklemenin nasıl bir şey olduğu hakkında fikrin var mı? O karanlık sabah olmayan geceleri nasıl geçirdiğim, içinde bulunduğum karanlık kuyulardan çıkmaya çalışırken Nasıl yine derinlere düştüğüm konusunda hiçbir fikrin var mı? Aslı inan çok üzgünüm ama üzgünüm deme bana. Bu kadar zaman, bu kadar acı, bir özür, bir üzgünüm demekle dinecek mi sanıyorsun? Aslı'nın tahrikleri karşısında ben de kontrolümü kaybetmeye başlıyordum. Ne istiyorsun benden? Ne yapmamı istiyorsun? Söyle ne hafifletecek senin içindeki acıyı? Senin de acı çekmeni istiyorum. Acı çektiğini görmek istiyorum. Benim için kolay mıydı? Yaşananlardan bir tek sen mi yara aldın sanıyorsun? En yakın arkadaşının ile evlenmek, çok sevdiğin, anne dediğin kadının kalp krizi geçirip ölmesine sebep olmak ve bunun suçluluğuyla yaşamak. Tüm bunlara katlanmak kolaymış gibi bir de mahalle baskısıyla yaşadığın yerden kaçarcasına taşınmak. Kapılar kapandığı zaman, dört duvar arasında tanımadığın, sevmediğin, her gördüğünde yadırgadığın bir kadınla baş başa kalmak. Üstelik aklın ve kalbin başka bir kadındayken, Aylarca yabancı bir kadına alışmaya çalışmak kolay mı sanıyorsun? Bir tek sen mi düştün o karanlık kuyuya? Eğer o kuyuda sadece kendini düşünmeseydin, etrafına baksaydın ben de oradaydım. Ben seni hep o kuyuda yanımda gördüm ve elinden tutamamanın acısını yaşadım. Şimdi karşıma geçmiş, bana acı çekmeni istiyorum diyorsun. Evet istiyorum. Gözlerinde acıyı görmek istiyorum. Benim tanıdığım o genç, neif, kırılgan kadın nasıl bu hale geldi? Hangi ara bu kadar kötü oldun sen? Dünyada her şeyden çok sevdiğim adamı, dünyada her şeyden çok nefret ettiğim adama dönüştürdüğünde, seninle makul bir şekilde konuşmamız, anlaşmamız mümkün değil. Bu konuşma burada bitmeli artık. Evden çıkıp gitmek için hareket ettiğimde, salonun kapısının önünde duran Aslı, önümden çekilmeyerek gözlerimin içine baktı. Gözlerinde acı göremiyorum senin. Mutluluk ve huzur var. Hatta şu anki bakışlar mutluluğunun kaybolmasından kaygılanan bir adamın bakışları. Şekil önümden ve bir daha da karşıma çıkma. İnan bu kadar anlayışlı olma. Tam kapıdan çıkıp giderken, kızının yazacağı kompozisyonu merakla bekliyorum. İçinde kızın kelimesi geçen cümleyi duyduğum zaman beynimden vurulmuşa döndüm. Kendimi kaybedip, gidip Aslı'ya saldırmak gibi vahşi dürtülerim harekete geçti. Kıpkırmızı bir surat ve dişlerimi sinirden sıkarak arkama döndüm. ''Beni sakın kızımla sınamaya kalkma. Olabilecekleri hayal bile edemezsin.'' O hırsta kapıyı çarparak daireden çıkıp hızlıca merdivenleri inmeye başladım. Son söylediğim kelimelerin yankısı ve kapının sesi apartman boşluğunda halen çınlamaktaydı. Apartmandan gelen çoluk çocuk sesleri kesilmişti. Muhtemelen herkes ne olduğunu anlamaya çalışarak kapıların arkasından apartman boşluğunda yankılanan sesleri dinliyordu. Dışarı çıktığımda ne yapacağımı bilmez haldeydim. Önce aşağı sahile, sonra da eve gitmeyi düşünsem de, ikisinden de vazgeçip doğruca dükkana gitmeye karar verdim. Şu anda yalnız kalıp düşüncelerimi toplayabileceğim tek yer orasıydı. Dükkanın kepenklerinden kapıyı örten kısmı, içeri girebilecek kadar kaldırarak kilidi açıp içeriye girdim. Kimsenin orada olduğumu fark etmesini istemiyordum. Kapıyı arkadan kilitleyip, dükkanın arkasında depo olarak kullandığım bölüme geçerek, Karanlıkta kutuların arasında bir yere çöktüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dila, Aslı'nın intikam ateşi yüzünden her an gerçekleri öğrenebilirdi. Kızımı korumak benim görevimdi ama anlayamıyordum. Aslı nasıl bana zarar vermek için genç bir kızın psikolojisiyle oynamaktan, hayallerini yıkmaktan çekinmeden, pervasızca hareket edebilirdi? Ne yapmalıydım diye düşünmekten başıma ağrılar girmişti. Aklımdan Aslı'yı öldürmek, cesedi yok etmek gibi saçma sapan fikirler bile geçiyordu kendimi saldırı altında kalan ve sevdiklerini korumak zorunda olan vahşi bir aslan gibi hissediyordum. İçimden korkunç bir canavarın çıkma fikri beni ürkütmeye başlamıştı. Sunay'ı arayıp, Lira'ya belli etmeden dükkana gelmesini söylemek, yaşananları Sunay'la paylaşmak şu an için en doğru yoldu. İçinde bulunduğum ruh hali dolayısıyla düzgün düşünemiyordum ve bu saatten sonra atılacak yanlış bir adıma kimsenin tamülü yoktu. Ortada gencecik bir kızın geleceğine uzanan bir hayat yolu vardı. Suna kötü bir şeyler olduğunu anlamıştı fakat ben olanları anlatana kadar kendini bir adım geride tutup sabırla beklemişti. Bugün de diğer zamanlarda yaptığı gibi soğukkanlı davranmaktaydı. Dükkanın kapısının camından gelen tıklama sesiyle gözlerimi açtım. Depodan çıkarak kapıyı açmaya gittim. Kapıyı açtığımda eğilerek kepengin altından dükkana giren Suna'nın ardından kapıyı yeniden kilitledim. ''Gel arka tarafa geçelim.'' Suna önümden yürüyerek arkaya geçti. İçeri girip depoyu aydınlatmak için kullandığımız duvardaki zayıf, sarı ışık veren lambayı yaktı. Yan tarafa geçip, içi kitaplarla dolu kutulardan birine yaslanarak bana bakmaya başladı. Yüzüm allak bullaktı. Lafa nereden, nasıl gireceğim hakkında bir fikrim olmadığı gibi, konuşmaya başlasam hıçkırarak ağlayacak, ağlamaktan konuşamayacak hatta nefes dahi alamayacak gibiydim. Suna bakışlarıyla durumumu anladığı için, Konuya kendi girmeyi uygun buldu. Seninle çok zor günlerimiz oldu. Neleri geride bıraktık biliyorsun. Hep bir çözüm yolu bulduk. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Şimdi dün akşamdan beri ne olduğunu anlat, birlikte çözelim. Tek başına bu yükü taşıyamazsın. Bir kısmını da bana ver, beraber taşıyalım. Hadi. Sunan'ın gözlerine baktığımda kararlı, güçlü bir duruş görüyordum. Ben ürkek, güçsüz, lafa nereden başlayacağımı bilemeyen bir haldeydim. Sunan'ın kararlı duruşundan aldığım cesaretle kendimi toparladım. Lafa girmeye çalışırken Suna tereddüt ettiğimi görünce, kafanda cümleleri oluşturmaya çalışma. Direkt söyle ne oldu? Dün akşam Dilan'ın okuduğu o şiirle ne değişti hayatımızda? O şiiri ben yazdım Suna. Yıllar önce o şiiri Aslı için ben yazmıştım. İlk duyduğum an çok şaşırdım. Ne yapacağımı bilemez halde panikledim. Sonrasında Dilan'ın anlattıklarının aksine, Şiiri eski eşyalarımı karıştırıp bulduğunu, gençliğimizde benim sana yazdığım bir şiir olarak düşünüp bizimle dalga geçmek için okul, ödev gibi hikayeler uydurduğunu sandım. Sunan'ın yüzüne şaşkınlık ifadesi yerleşmişti. Ee? Sonra tavırlarından anladım ki benim eski eşyalarım arasından değil, gerçekten de edebiyat öğretmeni tarafından verilmişti şiir. Edebiyat öğretmeninin aslı olduğunu anladım. İçimden bir his… Yine de düşündüklerim dışında bir yolla şiir dila'ya verilmiş olabilir dedi. Bu iki ihtimal içimi kemirip bitirdi. Sabah erkenden lojmana gidip edebiyat öğretmeninin kapısına dayandım. Kapıyı asla açtı. Ne diyorsun? Bu nasıl bir tesadüf böyle? İçeriye girip biraz konuştuk. Benden nefret ediyor. Yıllar önce ona yaptığımın acısıyla yaşamış bugüne kadar. Amacı benim canımı acıtmak. Dila'ya verilen ödev bilinçli ama bizi nasıl buldu? Dila'nın benim kızım olduğunu nasıl öğrendi? Şu anda bu söylediklerinin ne önemi var? Sonuçta öğrenmiş ve sana ulaşmanın yolunu bulmuş. Dila üzerinden benden intikam almaya çalışıyor. Gözlerimde acı yokmuş. Bana acıyı yaşatmak istiyormuş. Kendi açısından bakıldığında sana ve dolayısıyla bana da kızmakta haklı. Canı yanan her kadın diğer kadına kızar. Onuru kırılmış, gururu incinmiş belli. Üstelik insanlar birilerini daha çok sevdikleri için terk ederler. Aslı sevilmeyen bir kadın için terk edildi. Bu daha da yaralayıcı olabilir. Öyle ya da böyle ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Aklımdan korkunç düşünceler geçiyor. Dilan'ın zarar görme ihtimali beni çok korkutuyor. O benim küçük kızım, prensesim ve ben de onun yakışıklısıyım. Beni hep böyle hatırlamasını, bilmesini istiyorum. Aklımdan Aslı'yı öldürüp ortadan kaldırmak bile geçti. Çıldırdın herhalde, yok artık. Dedim ya, sağlıklı düşünemiyorum. Biz bir aileyiz ve aileler sorunlarını dayanışma içinde çözerler. Biz de öyle yapacağız. Birbirimizle konuşarak, paylaşarak, payımıza düşen acıyı ve üzüntüyü göğüsleyerek bu sorunun üstesinden geleceğiz. Sinirden gidip karşı duvara bir yumruk attım. Sonra acı içerisinde elimi tuttum. Ne olur bana Dila ile konuşalım deme. Daha hiçbir şey demedim ama her şeyi düşünüp en iyi çözümü bulmamız gerekiyor. Sonra da tıpkı yıllar önce acıları arkamızda bırakıp yeniden başladığımız hayatımıza kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Gel şimdi eve gidelim, sen biraz uyumaya çalış, sonra sağlam kafayla akşam karar veririz ne yapmamız gerektiğini. Unutma, biz birlikte güçlüyüz. Evin girişinde bahçede köpek de oyalanan Dila'yla uzaktan bir göz göze gelişimiz ve sanki onu bir daha göremeyecekmiş gibi duygu yüklü bir bakışım vardı ki İla şaşkınlığını gizleyemeyerek, "İyi misiniz diye sorma ihtiyacı hissetti. Sunay'a kendimi teslim ettim ve dediklerini harfiyen yaptım. Eve gittim ve duş yapıp üstümü değiştirip yatağa uzandım. Bir müddet düşüncelerle uykuya dirinir gibi olsam da, sunun verdiği sakinleştiricinin etkisiyle önce düşüncelerimin şiddeti azaldı. Ardından göz kapaklarım ağırlaştı ve gitgide kısıldı. Uyumuşum. Gözlerimi açtığımda sersem gibiydim. Hava kararmıştı. İlacın etkisi olsa gerek, Sabah yaşananlar gerçek mi yoksa gördüğüm rüyanın hatta kabusun bir parçası mıydı ayırt etmekte zorlanıyordum. İlerleyen dakikalarda kendime gelip ayıldıkça yaşananların kabus değil, gerçek olduğunu hatırladım. Yataktan kalkıp Dilay ile karşılaşmak, sorularına yalan yanlış karşılık vermek zorunda kalmak istemiyordum. Önce Suna ile konuşmak ve ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyordu. Yattığım yerden Suna'ya seslenerek yanıma gelmesini istedim. Suna yatak odasının kapısını açıp İçerideki odalardan sızan ışığın yardımıyla yatağın başına gelip oturdu. İyi misin? Sersem gibiyim. Verdiğin ilaç neyse aptala çevirdi beni. Ne yapacağız düşündün mü? Evet, bırakalım Dila ödevini yapsın. Kompozisyonunu yazsın. Anlamadım. Dila ile konuşalım. Ona her şeyi anlatalım. Sonrasında da Dila ödevini yapsın. Ödev Dila üzerinden bizim huzurumuzu bozmaya yönelik bir oyunsa, oyunu en iyi böyle bozarız. Duyduklarımla yatakta doğrularak Sunay'a itiraz ettim. Hiç istemediğim şeyi yapmaya öneriyorsun bana. Ben zaten bundan korkuyordum. Sen kızına güvenmiyor musun? Öğrenirse senin annesi ve onun için yaptığın fedakarlığı anlamayacağını mı sanıyorsun? Eğer gerçekten böyle düşünüyorsan yanılıyorsun demektir. Aklımı karıştırıyorsun. Karışacak bir durum yok. Önce sen bu fikri kabul et, içine sindir. Sonrası kolay. Sen babasıysan ben de annesiyim. Dila için kötü olabileceğini düşündüğüm bir şeyi yapalım der miyim sana? Sunan'ın kararlılığı, kendisine olan güveni ve ikna edici konuşması karşısında 10 dakika öncesine kadar hayatımın en kötü anı olur diye korktuğum düşüncelere şimdi neden olmasın, olabilir mi acaba diye yaklaşıyor gibiydim. Metin kafan karıştı, karar veremiyorsun ama dürüst olmak her zaman kazandırır. Bugün yalanlar üzerine kuracağımız, durumu geçiştirme çabaları Yarın çökebilir ve bu sefer hepimiz altında kalırız. Aslı'nın bu kasabaya öğretmen olarak gelebileceği, yıllar sonra onunla karşılaşıp hesaplaşmaya girebileceğin aklına gelir miydi? Cevap vermek için derin bir nefes alsam da, tam konuşacakken, hiç cevap verme, bilmen, tahmin etmen mümkün değildi. Gelecekte de ne olacağını bilemeyiz, o yüzden dürüst olmak her zaman doğru yoldur. Yıllar önce bir karar almıştık ama söylemeyeceğiz, beni öz babası olarak bilecek diye. O günün şartları öyleydi ama bugünün şartları farklı. Düşünsene, Aslı senden, benden intikam almak istiyor. Bizi acı çektirmek istiyor. Bunu nasıl yapabilir? Sadece Dila ile. Dila bizim kızımız, gerçekleri bizden duyarsa, neyin niye yapıldığını anlarsa, Aslı'nın elinde canımızı acıtabilecek bir kozu kalabilir mi? Gerçekleri Aslı'nın bakış açısıyla yarım yamalak duyma ihtimali daha korkunç değil mi? Eğer biz bu işi bugün çözmezsek, yarın belki de Aslı'nın söyledikleriyle, Bizim söylediklerimiz arasında kalan kızımızı ikna etmeye çalışacağız. Hadi kalk gidelim salona. Dila'yı da çağıralım ve üç yetişkin aile bireyi olarak konuşalım. Kızının sana olan sevgisine, bağlılığına güven. Sen bunları yaptığın fedakarlıklarla kazandın. Yaptıklarının hepsinin arkasında sevgi ve babalık emeğin var. Tamam. Sun'a o kadar etkileyici ve ikna edici konuşmuştu ki, içimde evet bu sorunu çözebilirim duygusunu uyandırmıştı. Doğruca yataktan kalkıp, elimi yüzümü yıkayıp, aynada kendime bir göz atıp, üstümü başımı düzelttikten sonra salona geçip oturdum. Suna benden önce salona geçmiş oturmuş, gelmemi bekliyordu. Benim gelişimle ayağa kalkan Suna, Dila'nın odasına gitti. Kısa bir süre sonra Dila'yı da yanına alarak geldiler. Hepimiz birbirimizin yüzünü görebilecek şekilde salondaki koltuklara oturmuştuk. Nedense bir tek ben gergin gibiydim. Suna ve Dila şaşılacak derecede rahat bir tavır sergiliyorlardı. Dila, babanla sana söyleyeceklerimiz var. Babam başlasın anlatmaya, ara sıra benim de ekleyeceklerim olabilir. Anlatılanlarda aklını karıştıran bir şey olursa, her şeyi sor ki zihninde soru işaretleri kalmasın. Konuşma sırası bana gelmişti. Ağzım ve avuçlarım kurumuştu. Kalp atışlarım hızlanmaya, vücudumu ateş basmaya başlamıştı. Dila meraklı ama bir o kadar rahat gözlerle bana bakmaktaydı. Suna'nın Metin diye seslenmesiyle irkildim. Sanırım uzun süre sessiz kalmam karşısında Suna uyarıda bulunmak zorunda kalmıştı. Biraz önce Suna ile yaptığımız konuşmanın ardından içimde yanan cesaret ateşi Dilan'ın karşısında yine sönmüştü. İçimde odadan koşarak kaçmak gibi çocuksu ilkerlikte bir duygu oluşmuştu. Bu saatten sonra kaçış yoktu da hangi yumuşak cümlelerle ben bu kısa senin öz babam ben değilim diyebilecektim. Dilimle kuruyan dudaklarımı ıslattıktan sonra yavaş yavaş söze başlamaya çalıştım. Dila, şimdi sana geçmişte olan birkaç olayla ilgili yaşananları anlatmaya çalışacağım fakat duyacaklarının benim sana olan düşkünlüğümü, sevgimi, bağlılığımı değil sözlerinle, düşüncelerinle bile sorgulamana neden olmasını istemiyorum. Benim bu hayattaki en zayıf yanım sensin. Betin, söyleyeceklerin sonrası kimse senin kızını ne kadar sevdiğini yahut babalık vasıflarını sorgulamayacak. Konuya girebilirsin artık. Başımla Sunay'ı onayladıktan sonra cümleler yavaş yavaş dudaklarımdan dökülmeye başladı. Kızım, benim annem ve babam ben çok küçük yaştayken bu dünyadan göçüp gittiler. Beni önce akrabalarım, sonra yakın komşumuz Şükran teyze sahiplenip büyüttü. Kendi oğlundan ayırmadı, adeta kardeş gibi bir arada yaşayıp büyümemizi sağladı. Bir gün Şükran teyzenin oğlu Ali'den korkunç bir haber aldı. Ali askerde şehit düşmüştü. Bütün dünyamız yıkılmıştı ama o an bilmesek de olaylar sadece Ali'nin şehit düşmesi ve onun yasını tutmamız da sınırlı kalmayacaktı. Takip eden günlerde Ali'nin nişanlısının hamile olduğunu öğrendik. Bu durum ikinci bir şok yaşamamıza neden oldu. O an kimse ne yapacağını bilmiyordu ama Şükran teyze hayat tecrübesiyle ortaya bir fikir attı ve bu fikri hayata geçirmek için çok ısrarcı oldu. Benim Ali'nin nişanlısıyla evlenmemi ve bebeğe babalık yapmamı istedi. Akla mantığa çok aykırı gelen bu fikre ben çok direndim, itiraz ettim. O günlerde Şükran teyze yaşadığı kaybın üzerine bir de benim itirazlarımın üzüntüsünü kaldıramayarak, kalp krizi geçirerek kollarımda hayata veda etti. Kendine haksızlık etmemetin. Benim çok sevdiğim ve evlenmeyi düşündüğüm bir kız arkadaşım vardı. Şükran teyzenin ardından ben bir karar aldım. Kız arkadaşıma yazdığım mektupla yollarımızı ayırdım. O gün yüzüne olanları söyleyecek cesaretim yoktu. Sonrasında da Ali'nin nişanlısı ile evlenip Doğan çocuğu kendi çocuğum gibi görüp sahiplendim. İşte kızım, benim o gün ayrıldığım kız arkadaşım öğretmenin aslı, evlendiğim Ali'nin nişanlısı annen ve Doğan bebek de sensin. Son olarak öğretmeninin sana verdiği o şiir, yıllar önce yazdığım ilk ve son şiir denememdi. Hayatımın tek ve en büyük sırrı maalesef yine hayatımın en değer verdiğim kişisiyle ilgiliydi. Hep bunu sana söylemekten, bu durumla yüzleşmekten korktum ama bugün geldiğimiz noktada annenle konuşarak sana her şeyi açıklamaya karar verdik. Dilah sakin ve anlayışlı tavırlarıyla koltuktan kalkıp gelip kucağıma oturdu ve bana sarıldı. Keşke bunları benimle daha önce konuşsaydın da bu kadar acı içerisinde olmasaydın. Ben gözlerimi açtığımda yanımda hep sen vardın. Hastalandığımda, güldüğümde, ağladığımda. Şimdi bütün bu gerçekler varken... Bu anlattığın ve benim için ben doğmadan hayatını değiştirerek aldığın riskleri, yaşadığın kötü günleri yok sayarak yaptıklarından ötürü seni yargılamam mümkün mü? Üstelik sana olan sevgim ve saygım bin kat daha arttı. Sen benim her zaman öz babamsın ve hiçbir gerçek bunu değiştiremez. Gözlerimden süzülen yaşları eliyle silerek, merak etme, dün nasılsak bugün de yarın artan aile bağımız ve sevgimizle hayatımıza devam edeceğiz. Şimdi benim gidip bir kompozisyon yazmam gerek. Şaşkınlıkla Dila'nın arkasından bakarken, Suna da gözlerinden akan yaşları silmekteydi. İçim rahatlamış, dünyanın yükü üzerinden kalkmış gibiydi fakat, Dila'nın anlattıklarımı bu kadar kolay ve doğal karşılaması çok garipti. Suna bir gariplik yok mu? Dila'ya anlattıklarımdan sonra ben onun sert ve duygusal tepki vereceğini düşünürken, o anlattıklarımı normal karşılayıp, beni teskin edip odasına gitti. Dila'nın geleceğini düşünen bir tek babası değil, annesi de var. Annesi de onu hayata, hayat yolundaki zorluklara karşı hazırlıyor. Ayrıca Dila ne kadar benim kızımsa, sen de benim kocamsın ve kızımızın mutluluğu ailemizin mutluluğundan geçiyor. Bu nedenle Dila'yı korumak zorunda olduğum kadar seni de korumak zorundayım. Bizim için yaptığın fedakarlıklardan dolayı sana hep minnettar kalacağım. Öyle söyleme, asıl ben sana minnettarım. Dila gibi bir kızın babası olma şansını bana sundunuz. Ben bu şansın ne büyük nimet olduğunu anlayana kadar seni ve rahmetliyi çok üzdüm. Affedin beni. Size yaşattığım kötü günlerden ötürü. Senin gibi bir eşe sahip olduğum için çok şanslıyım. 11. Bölüm Dila Sabah heyecanı içinde okula doğru yola çıkmıştım. Her sabah olduğu gibi ailece kahvaltı etmiştik. Aceleyle önce ben evden ayrıldım. Benden yaklaşık bir saat sonra da babam evden ayrılıp işe gidecekti. Annem de her zamanki gibi evi toplayıp sonra kendi hobileriyle uğraşacaktı. Son zamanlarda puzzle yapma merakı sarmıştı annemi. Salondaki masanın üstü sağa sola dağılmış bir kısmı da ayıklanmış puzzle parçalarıyla kaplıydı. Genel olarak klasik bir hafta içi günüydü fakat benim için diğer günlerden bir farkı vardı. Bugün edebiyat ödevini teslim edecektim. Okulun dış kapısından yolda karşılaştığım arkadaşlarımla beraber sınıfa doğru ilerledik. Sınıfa girer girmez çantamı masama bırakıp, defterimi ve ödevimi özenle çantadan çıkararak masanın üzerine yerleştirdim. Çantayı sıranın arkasına takıp sıraya oturdum. Beklemeye başladım. Herkes o kadar gürültülü konuşuyordu ki sınıf tam bir karmaşa halindeydi. Birinci sınıfa ilk başladığım günlerde de teneffüs araları, sabah ders başlangıç saatleri böyle gürültülüydü. Şimdi koca insanlar olduk, sınıf yine boğucu bir gürültüyle kaplıydı. Herkes dün ne yaptığını anlatıyordu birine. Ben kimseye konuşmadığıma göre anlatacak pek bir şeyim yok gibiydi. İlk iki ders edebiyattı. Bakalım nasıl bir ders olacaktı benim için? Daha da ötesi öğretmen için. Aslı öğretmenle benim aramda hiç kimsenin bilmediği bir durum vardı ve birbirimizden habersizce birbirimize karşı oyun oynuyorduk. Öğretmen, benim şiirden ve yaşananlardan haberim olmadığını sanarak, bana o şiiri vermişti. Ben de her şeyin farkında olarak sadece kendisinin anlayabileceği mesajlar içeren bir kompozisyon yazmıştım. Öğretmenin sınıfa girip günaydın demesiyle sınıf bir toparlandı ve sessizlik oldu. Öğretmen yapması gereken her ders başlangıcında yapılan yoklama, günün konusunu deftere işleme gibi rutin hazırlıklarını yerine getirdikten sonra ''Evet çocuklar, verdiğim ödevleri hazırladınız mı?'' Sınıftan cılız bir ''Evet'' sesi duyuldu. Kim okumak ister peki yazdığını? Sınıfta benimle birlikte birkaç kişi parmak kaldırdı. Öğretmen parmak kaldıranlardan birini işaret ederek yazdıklarını okumasını istedi. Sonra bir başkası ve başkası teker teker öğrencileri seçiyor ve ödevlerini okumalarını istiyordu. Beni ısrarla görmezlikten geliyor, ödevi okuma isteğimi yok sayıyordu. Acaba yazdıklarımı duymak mı istemiyordu? Yoksa benim üzerimden kurguladığı oyunun sonuçlarıyla yüzleşmek mi istemiyordu? Son seçtiği öğrenci de yazdıklarını okuyunca öğretmen ''Bugünlük bu kadar yeter. Kalanlar sonraki günlerde okur. Yahut bana verirler. Ben okurum.'' Ben ısrarla ödevimi okumak istediğim için öğretmene itiraz ederek ''Öğretmenim ben de şimdi okumak istiyorum. Sonraki ders okursun Dila.'' ''Şimdi okumak istiyorum. O kadar hazırlandım. Beni de dinleyin lütfen.'' Aslı öğretmenin suratı gerilmişti. Bu çıkışın pek hoşuna gitmemişti ama Yazdıklarımı dinlememek için haklı bir sebebi yoktu. Bütün sınıfın önünde daha fazla zor duruma düşmemek adına, ''Peki, geç tahtaya, oku bakalım yazdıklarını.'' Ben yerimden kalkıp tahtaya giderken, asla öğretmen de benim sırama doğru hareket etti. Sanırım duyacaklarından ve duyduklarının içereceği derin anlamlardan rahatsızlığını sınıftan gizlemek için bu hareketi yapmıştı. Kağıtlarımı çıkarıp sınıfa bir baktım. Herkes fısıltı halinde sürdürdüğü konuşmasını bitirerek bana dikkat kesildi. Aşk, temiz, saf duygularla iki insanın hesapsız, kitapsız, benliklerini birbirlerine emanet etme durumudur. Geçmişten günümüze nice aşklar yaşanmıştır. Bu aşkları yaşayanların kahramanları kimi zaman tarihe mal olmuş, dilden dile anlatılarak yaşatılan şahsiyetlerde vücut bulurken, kimisinin kahramanları isimsizdir. Bu isimsiz kahramanlar her yerdedir. Belki de bizlerin de çevresinde tanıdığı, bildiği kişilerdir bu isimsiz kahramanlar. Onları insan olarak tanırız ama aşklarını, aşkları için yaptıkları fedakarlıkları bilemeyiz. İşte bu şiirde anlatılan aşk hikayesi ve kahramanları da bu isimsiz kişilerden oluşmaktadır. Bir insan düşünün ki sevdiğine seni seviyorum demekten çekinsin. Niçin bir insan sevdiğine seni seviyorum demekten korkar? Eğer bir insan gözünün içine baktığında gönül telini titreten, varlığıyla güç bulduğu, yokluğunda ayakta durmakta zorlanacağı, hayatının her döneminde yanında olmasını istediği insanları elinde olmayan sebeplerle birer birer kaybederse, onların hayatında açtığı derin boşlukları dolduramazsa, sevdiğine sevgisini itiraf etmekten, kaybetme korkusuyla çekinir, korkar. Şiiri defalarca okudum. Her okuduğumda satır aralarındaki hüznü ve çaresizliği gördüm. Hayatta yaşadığı her an, hayatın kötü sürprizleriyle karşılaşmış birini hayal edelim ve şairi bu hayalle anlamaya çalışalım. En olmaz denen, bir insanın başına bu da gelir mi denecek şekilde hayal edelim. Hatta hayalimizi ete kemiğe büründürelim. Hayatınızda en sevdiğiniz adamı düşünün beni dinlerken. Ben öyle yaptım. Hayatta en sevdiğim adamı yani babamı hayal ederek yazdım bu satırları. Sevgisini söylemekten çekinen adamı. Her gün annesinin, babasının eve gelişlerini çocuksu heyecanıyla bekleyen bir çocuk düşünün. Onları her gördüğünde sevinç çığlıkları atıp annesine babasına koşan bir çocuk. Sonra hayatın kötü yüzü önce annesini, peşinden babasını koparıp alsın o çocuktan. Hayatında güvendiği, inandığı iki insan yok olsun. Çocuğun hayatının bir bölümü kendisini önemsiyormuş gibi yapan, aslında pek de önemsemeyen akrabalarının yanından yanına sarularak geçsin. Güven ve sevgi duygusunu kaybetsin bu çocuk. Sonra iyi kalpli bir komşu sahip çıksın bu talihsiz çocuğa, biraz da acıyarak. Aynı yaşlardaki oğluna kardeş, kendisine evlat yapsın. Onların yanında kaybettiği güzel duyguları yeniden yakalamaya çalışan bu çocuk, yaşadığı kötü günleri unutmaya, sevgi ve aile değerlerini tekrar hatırlamaya başlamıştı. Günler gelip geçerken, üç kişilik bu küçük ailenin öz oğlu askerde şehit düşer. Öz kardeşi gibi gördüğü can dostu, arkadaşını da kaybetmenin acısıyla kavrulan genç adam, bir yandan da kendisini yanına alan ve ona annelik yapan kadına destek olup acısını hafifletmeye çalışır fakat, Anne dediği kadınla birlikte kötü günleri atlatmaya çalışırken karşılarına hiç beklemedikleri bir problem çıkar. Öz kardeşim, dostum, can yoldaşım dediği genç nişanlıdır ve nişanlısının hamile olduğunu öğrenirler. Ne yapacaklarını bilemez halde şaşkınca hareket ederlerken, yıllarca bakıp büyüttüğü kadın oğlu gibi gördüğü bu gençten bu kızla evlenmesini ve çocuğa babalık yapmasını ister. Hayatının en zor günlerini yaşayan bu genç fikre itiraz edip, Kabul etmese de tüm itirazları sonuçsuz kalır. Yaşlı kadın oğlunun ölümü, oğlundan kalan torununa sahip çıkamamanın üzüntüsüyle kahrından üvey oğlunun kollarında can verir. Hayatında tüm sevdiklerini bir kez daha kaybeden bu genç, pişmanlıkları ve vicdan azabıyla yanıp kavrulur. Üvey annesinin ölümünden kendisini sorumlu tutar ve sevdiği, evlenmek istediği kızdan ayrılmak zorunda kalır. Ayrılırken de sevgilisine verdiği mektubun son sayfasına bu şiiri yerleştirir. Daha sonra hayatının büyük bir bölümünde mecburiyetler ve elinde olmayan sebeplerden yaraladığı sevgilisini düşünerek ruhundaki yaralara yenilerini ekler. İşte böyle hikayelerin de var olduğu, aşk ve fedakarlıkların da yaşandığı dünyada bu isimsiz kahramanlar aramızda yaşamaktadır. Yaşadıkları aşk dilden dile anlatılmasa da, insanlar tarafından bilinmese de yaptığı fedakarlık kızı tarafından her zaman takdirle karşılanacaktır. Kızı, sevgisi, minnettarlığı ve hürmetiyle babasına borcunu ödemeye çalışmaktadır. Şiiri okuyunca annemden yıllar önce dinlediğim bu hikayeyi hatırladım ve sevgisini söylemekten korkan adamı anlamaya çalıştım. Merak edeniniz varsa babam bana her sabah, her akşam seni seviyorum der. Okuduklarımı bitirmemle birlikte sınıftan büyük bir alkış koptu. Benimle birlikte tüm kızlar ve hatta Aslı Öğretmen de ağlıyordu. Hiçbir şey söylemeden yerime doğru ilerledim. Aslı Öğretmen de Sıramdan kalkıp kürsüye doğru yöneldi. Yan yana geldiğimiz an birbirimizin gözlerinin içine baktık ve aslı öğretmen yanağımı okşayarak, ''Seni seven o adama çok iyi bak.'' dedi. Dersi bitirerek bizleri sonraki derse kadar serbest bıraktı. 12. Bölüm Suna her zamanki gibi öğle yemeği için dükkana gelmiş, sonra da benimle kalmıştı. Kendimi daha iyi hissedip hissetmediğimi kontrol edip yanımda olmak istemişti. Dün akşamki konuşmalara hiç girmeden sohbet ediyordum. Ara sıra kalkıp dükkanda düzeltilmesi gerektiğini düşündüğü rafları düzenliyor, ben de ya gazetedeki bulmacayı çözüyor ya da yarım kalan kitabımı okuyordum. İçeri giren bir iki müşteriyle de suna ilgileniyor, ben başımı bile kaldırmadan kitap okumaya devam ediyordum. Bir ara içeri birinin girdiğini hissettim ve suna ilgilenir diye okumaya devam ettim. İçeri giren müşteri sandığım kişi oturduğum masanın önüne kadar gelerek, Gölgesini üzerime düşürünce bir gariplik olduğunu sezdim. Suna'nın hiç konuşmaması da garipti. Kafamı kaldırıp gözlüğümün üzerinden baktığımda gördüm ki gelen Aslı'ydı. Şaşkınlıkla ayağa kalkıp bir Aslı'ya bir Suna'ya baktım. Aslı olay çıkarmaya mı gelmişti acaba? Eğer öyleyse komşulara rezil olacaktık. Gözlüğümü çıkarıp masaya bıraktım. Gözlerimi kısıp Aslı'ya bakmaya başladığım anlarda söze girdi. Bugün Dila yazdığı kompozisyonu okudu sınıfta. Yıllarca tek taraflı olarak düşündüğüm olayların perde arkasını serdi gözlerimin önüne. Utandım kendimden. Sana ulaşmak için o küçücük kızı hırslarıma alet ettiğim için utandım. Yıllarca sizi kızmak belki de işin kolay yoluydu. Belki hayata ve kadere kızsaydım bazı şeylerin tamiri daha kolay olabilirdi. Bugün anlıyorum ki canım çok acısa da sizin aldığınız karar en doğrusuydu. Zaten siz Dila'ya her baktığınızda bu kararın doğruluğuna daha çok inanıyorsunuzdur. Geçen gün seni karşımda gördüğümde, yılların verdiği hırs ve öfkeyle söylememem gereken sözleri kolayca söyledim. Yıllar içinde çok değiştim ama düşündüğün kötü insan olacak kadar değişmedim. Acı çekmeni istediğim falan yok. Aile hayatınızı bozmak gibi bir niyetim de yok. Yıllar sonra tesadüflerle başlayan bu karşılaşma ve hesaplaşma anı belki de hepimiz için iyi oldu. Dilaya şiiri vermem büyük hataydı. Sonradan çok pişman oldum. Şimdi okulla konuştum. Tayinimi isteyeceğim ve en kısa sürede buradan ayrılacağım. O güne kadar da bir daha karşınıza çıkmayacağım. Şimdi bana müsaade. Sunay ile göz göze geldik. Sunan'ın yüzünde garip bir huzur ve gülümseme ifadesi vardı. Aslıya tam kapıdan çıkarken seslendi. Aslı, özür dilerim. Lütfen bağışla. Aslı başını bana doğru çevirip gülümsedi. Güzel bir hayat yaşadım diyebilir misin? Çok zor zamanlarım olsa da evet. Güzel, çok güzel bir hayat yaşadım diyebilirim. Hayatta her şeyi insanlar için. Yaşadık ve bitti. Çok tatlı, olgun bir kızın var. İsmi de çok güzel ve anlamlı. Onu çok sevmetin 13. Bölüm Yaşlılık en büyük çocuklukmuş, demişti yıllar önce hastane odasında son günlerini yaşarken ziyaret ettiğim beyaz dedi. Saçları, sakalları, kaşları, teni bembeyaz olduğu için böyle hitap ederdik kendisine. O hastane odasının kasveti içerisinde ne dediğini tam anlayamasam da yıllar sonra anlamaya başlamıştım yaşlılığın en büyük çocukluk olduğunu. Geçmez denen saatlerin geçtiği, bitmez denen yılların birbirini takip ettiği zamanların ardından, dünyaya gelen ve sıranın kendisine asla gelmeyeceğine inanan tüm insanlar gibi bizim de hayat ağacımızdan son yapraklar dökülmeye, hayat ağacına tutunan sararmış yaprakların düşmek üzere olduğu günler gelip çatmıştı. İnsan gençken ya da sağlıklıyken nedense hep başkasının öleceğini ya da hastalanacağını düşünse de bu dünyada her şey hepimiz içindi. Elbet o ince uzun caminin minaresinden hep başkaları için duyduğun Sela bir gün senin için okunacak. Sela'nın ardından tıpkı senin gibi kim acaba diye merakla bekleyen eşe dosta senin adın anons edilecekti ve son yolculuğun için musalla taşının ardına davet edileceklerdi. Hepimiz hayatımız boyunca bir mucize bekledik. Bir gün hiç beklenmedik bir yerden ansızın gelecek, hayatımızı tümüyle değiştirecek o mucizenin hayalini kurduk. Oysa ki beklenen mucize, her yeni güne sağlıklı bir şekilde açtığımız gözlerimiz ve aldığımız o ilk ılık nefesti. Ertesi güne gözlerimizi açma garantimiz olmamasına karşın, bu durumu görmezden gelip, sonsuza kadar yaşayacakmışız gibi geleceğe yatırım yapmaya çalışırken, içinde bulunduğumuz dakikaları boşa heba ettik. Hep bizimle olacağını düşündüğümüz, varlığını göz ardı ettiğimiz, bize emanet olan o ilk nefesi almaya zorlandığımız günler, takvimden birer birer dökülen, aslında ömrümüzün çetelesi olan yaprakların tükenmeye başladığının göstergesiydi. Gerçekte birçoğumuzun o son yaprağı koparma şansı bile olamazdı. Vefa etmeyen ömrün son günü öylece takvimde kalır. Ta ki biri kalan eşyalarını toplarken, kısa süre hüzünlenip ardından da, takvimin o koparılmamış sayfasını yırtarak ya da kaldırıp çöpe atarak seni tarihe gömene kadar. Sağlığınla ilgili yaşadığın ilk sıkıntı belirtilerini daha önce yaşadıkların gibi zannedip, önemsemediğin günlerde kendini hep genç hissedersin. Vücudunu da yılların götürdüklerini düşünmeden, yıprandığını kendine yakıştırmaz, önemsemezsin. Etrafında senin için endişelenen yakınlarının zorlamasıyla, gittiğin doktor senin için basit, önemsiz olan belirtiler için tahliller ve röntgenler ister. Ne gerek var bunlara diye karşı çıkmaya çalışsan da hepsini teker teker yerine getirirsin. Sonuç yüzüne bir tokat gibi çarpar. Normalde önemsemediğin, yorgunluktan sandığın unutkanlık ve unuttuğun kelimelerin yerine koyduğun şey ifadesi, meğerse sinsi bir hastalığın vücutta yavaş yavaş ilerlemesinin ilk belirtisiymiş. İlerleyen günlerde ise yavaş yavaş önce hatıralar silinmeye başlayacakmış, daha da sonra etraftaki en yakın insanları bile tanımakta, Onlarla paylaştığım güzel anıları hatırlamakta zorluk çekecekmişim ve sonunda hiçbir şey hatırlamayıp kimseyi tanıyamadan yaşayan bir ölüye dönüşecekmişim. Yüzünü tokat gibi çarpan bu gerçeklere ilk anda inanmıyor insan. İtiraz ederek içini rahatlatmaya çalışıyor. Hatta ben normalim, eskisi gibiyim diyerek yapmadığı, yapamayacağı birçok işin altına girip etrafına gücüm yerinde mesajı vermeye çalışıyor. Altına girdiğin işleri başaramayınca kuvvetinin yerinde olduğu o günlerin çok gerilerde kaldığını, artık eski gücünde olmadığını fark ediyor. Kabul etmek istemediğin gerçekler yüzüne çarptığı zamanlarda hayal kırıklıkları kaçınılmaz oluyor. O anlardan sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Hastalığım iyice ilerlemişti. Birçok şeyi hatırlamakta, hatırladıklarımı ifade etmekte zorlanıyordum. Tek başıma hareket etmekte zorlandığım için Suna her anımda yanımdaydı. Gözünün önünden ayırmıyor. Bebeği gibi bakıyordu bana. Her gün bıkmadan, usanmadan yediriyor, içiriyor, giydiriyor, yıkıyor, tuvalete götürüp getiriyordu. Tam bir bebeğe dönüşmüştüm. Of bile demeden bütün bunları yapan Suna, ayrıca her gün beni bahçeye çıkarıp eski günlerin yaşanmışlıklarını anlatıyor, hafızamı canlandırmaya, hastalığın gidişatını ilaçların dışında psikolojik olarak da bıkmadan, usanmadan durdurmaya çalışıyordu. Bugün de Dilan'ın evlendiği günü anlatıyordu Suna. Evleneceği günün sabahında benim Dila'yı odaya çağırıp yaptığım konuşmayı zihnimde yeniden canlandırmaya çalışıyordu. Hatırlıyor musun Metin? Kızımızın evleneceği o günün gecesinde uyuyamamış, sabaha kadar evin içinde dolaşıp durmuştun. Sabah da kahvaltı sonrasında Dila'yı odaya çekip, ''Bak kızım, seninle o klasik baba-kız konuşmasını yapacağız çünkü buna mecburuz. Şimdi söyleyeceklerimi sen zaten biliyorsun ama açık açık yüzüne söylemezsem içim rahat etmeyecek.'' Babalar hayatlarında kendilerini başka bir erkekle aldatan kadınlardan sadece kızlarını affedip sevgilerini paylaşmaya razı olurlarmış. Benimki de öyle bir şey işte. Daha dün bu odalarda peşinde yemek tabağıyla koşarken, uyuman için odadan odaya seni gezdirip kucağımda sallarken ya da hastalığında başında yahut yan odada bir şey istersen hemen yetişeyim diye sabahlarken, sen ne zaman büyüdün, bugünlere geldin de bu evden gelin olarak ayrılıyorsun. İnanması çok ama çok güç. Zaman akıp gidiyor ve fark etmesek de bizi peşinden sürüklüyor. İşte bugün karşımda evlilik çağında koca kız olarak oturuyorsun. Seninle ve annenle birlikte çok güzel bir aile hayatımız oldu. Bundan sonra da olacak ama sen biraz uzakta olacaksın bizden. Gönül görmez katlanır elbette. Biz senin hep mutlu olduğunu hayal edip huzur bulacağız ama her nerede, ne şart altında olursa olsun bizim yardımımıza ihtiyacın olursa biz hep yanındayız. Bak, bu oda senin odan olarak hep kalacak. İster tek başına, ister eşinle her istediğinde gelebilirsin. Sakın ama sakın ben evlendim, toplum kuralları var, annem babam üzülür diye kendini mutsuz edecek bir evliliğin altında ezilme. Burası senin evin. Bizim kanatlarımız da seni sığınağa. Ben seni hayatta hep mutlu etmek için yaşadım ve bundan sonra da mutlu olmanı görmek için yaşayacağım. Unutma, seni istediklerinde kızımı kendi kızınız gibi görüp koruyacağınıza, ''Onu üzmeyeceğinize güvenerek size emanet ediyorum.'' dedim. ''Bir gün bile bana verdikleri sözü tutmazlarsa, ''Annenle biz buradayız.'' demiştin. Sonunda kapının ardında sizi dinlerken ben dayanamayıp odaya dalmıştım. Birbirimize sarılıp uzun bir süre ağlaşmıştık. Dila, ''Biraz daha böyle davranırsanız vazgeçeceğim evlenmekten.'' diyerek yanımızdan ayrılmıştı. O an baş başaydık artık seninle. Hatırlıyor musun o günü? Sonu anlattıkça... Hayal mayal gözümde bir şeyler canlanıyordu ama hiçbir şeyden emin değildim. Konuşmak istiyordum ama doğru kelimeleri bulamıyordum. Sadece istemsizce gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Onları da silmek için ellerimi kaldıramıyordum. Dila adını duydukça içimde bir şey cız ediyor ve acıyordu. En net hissettiğim şey Dila ismiydi. Dila dendikçe gözümde bir bebek canlanıyordu. Sarı bir tulum içerisinde bir parmağını emen küçücük bir bebek. Yüzünü, gözlerini tam hatırlayamadığım bir bebek geçiyordu gözlerimin önünden. Sanırım Suna'nın anlattıkları hiçbir şeyi canlandırmıyordu hayalimde. Ah Metina, ah. Anlattıklarımın hiçbirini hatırlamıyorsun değil mi? Yüzündeki ifadesiz bakış her şeyi anlatıyor aslında. Beni bile hatırlayıp hatırlamadığından emin değilim artık. Suna ayağa kalkarak önüme geçip durdu. Kafamı çevirip ona baktım. Yüzümde aynı anlamsız ifadeyi görmüş olacak ki, Suna'nın yüzündeki üzüntü ve yılgınlık duygusu korkunçtu. ''Hadi Metin eve geçelim, seni yatırayım. Çorbanı hazırlayayım. Bugünkü terapi seansımız da bitti.'' Suna çekiştirerek beni kaldırdı ve vücuduna yaslayarak yatak odasına götürdü. Önce beni odadaki koltuğa oturtup yatağa açtı. Dolaptan çıkardığı pijamaları güçlükle üzerime giydirirken de sürekli benimle sohbet etmeye çalışıyordu. Yorgundum ve çok halsizdim. Suna'nın sözleri anlamsızlaşmaya başlamıştı. Gözlerim kapanıyordu. Üzerime uyku hali çökmeye başlamıştı. Suna'nın son bir gayretiyle yatağa yattım. Suna üzerimi örttü. Ben de gözlerimi. Dila nasılsın kızım? İyi anne sen nasılsın? Babam nasıl? Baban kötü kızım. Son birkaç gündür yataktan çıkamıyor. Günün çok büyük bir kısmı uyuyor. Güçlükle uyandırabiliyorum. Yatağın içinde sırtı yarı olmasın diye ters çeviriyorum ama hemen yine uyku haline geçiyor. Bir de sanırım rüyalar görüyor. Sıklıkla uykusunda inliyor. Doktorlar ne diyor? Artık doktorluk bir durum yok kızım. İlahi bir durum var. İstersen gecikmeden sen de gel. Son kez bir gör, konuşmaya çalış ama sakın bir beklentiyle gelme. Karşında güçlü, kuvvetli, neşe içinde bir adam bulmayacaksın. Belki seni dahi hatırlamayan bir yabancı ile karşılaşacaksın. Hadi çok gecikmeden gelin kızım. Sonraki günlerde yataktan hiç kalkamadım. Gözlerimi ara sıra, kısa süreli açtığım zamanlarda Sunay'ı hep baş ucumdaki koltukta otururken görüyordum. Sanırım bir an bile beni yalnız bırakmıyordu. Ne kadar süredir bu durumun böyle devam ettiğinden haberdar değildim. Bir gün elimden vücuduma yayılan bir sıcaklık hissettim. Bu his uzun zamandır hissetmediğim ama çok tanıdık bir duyguydu. Gözlerimi güçlükle araladığımda yanımda oturmuş elimi tutan ve benimle konuşan birini gördüm. Gördüğüm kişiyi tanımıyordum ama bana dokunması, benimle konuşması çok hoşuma gidiyordu. Sonsuza dek elimi tutmasını hiç bırakmamasını istiyordum bu yabancının. Sen benim hayatımdaki en güçlü adam, ilk aşkım, idolüm, yol göstericimdin. Seni bu halde göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Hele bana, beni tanımayan gözlerle bakman içimi çok acıtıyor. Buraya gelirken içimde hep bir umut vardı. Annemin anlattıklarının aksine o kadar da ağır değildir. Benim kahramanım olan o güçlü adam bu hallere düşmüş olamaz. Diyordum içimden. Sen bana sahip çıktın. Biliyorum, öz babam olamamanın üzüntüsünü hep içinde hissettin ve öz babanın kızına sağlayacağı hayatı düşünüp daha fazlasını vermek için kendini yordun. Adeta parçalandın. Birçok öz babanın yapmadığı fedakarlıkları yapıp benim bu günlere gelmemi sağladın. Sana olan minnetim ve özlemim hiçbir zaman bitmeyecek. Sen ayaktayken, sağlıklıyken ben hayattan hiç korkmadım biliyor musun? Çünkü önümde hayat varsa... Arkamda babam var derdim hep içimden. En korktuğum, en heyecanlandığım, başarısızlığa uğrayacağımı düşündüğüm zamanlarda tekrarlardım bu cümleyi. Önümde hayat varsa, arkamda babam var diye. Bugün artık yalnızım. Arkamdaki adam yatak döşek yatıyor karşımda ve ben onun için ağlamaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. Ne olur sanki bir mucize olsa, şimdi kalksan ve bana sarılsan, ben de sana doya doya sarılsam. Seni çok özledim, sensiz ben yarımım. Korumasızım desem, elini, gözünü, nefesini üzerimden eksik etme desem. Biliyor musun, kız çocukları babaları bu dünyadan göçünce büyürmüş. Sanırım ben de o kapının eşiğine geldim baba. Ama ben büyümek istemiyorum. Senin hep o küçük kızın dilan olarak kalmak istiyorum. Hayatta ilk defa canımı yakıyorsun biliyor musun? Gözlerimi güçlükle aralayıp, gözlerinden süzülen yaşlarla konuşmaya çalışan kim olduğunu hatırlayamadığım bu yabancıya baktım. Gözlerimiz buluştu ve benim de gözlerimden yaşlar akmaya başladı. İçimi ısıtan, asla bırakmasını istemediğim o sıcak eli cılız bir şekilde sıkarak gülümsemeye çalıştım. Gülümseyişime, gülümsemeyle karşılık alışımın ardından gözlerim ağır ağır kapandı ve hissettiğim o sıcaklık da kayboldu. Ben bu evi hep neşe ve huzurla hatırlıyorum. Şuralarda çocukken koşuşmalarım, babamla senin beni kovalamaların, dedem ve anneannem… Zaman ne kadar çabuk ve acımasız geçiyor. Bir anda sevdiklerini çekip alıyor senden. Hiç aklımıza gelir miydi babamın bu hale geleceği, ölüm döşeğinde yatacağı ve bizim hemen yan odada onu bekleyeceğimiz? Ha öldü ha ölecek diye korku içerisinde odasına girip kontrol edeceğimiz? Sen bebekken baban geceleri kalkar senin yanına gelir, nefes alışlarını dinlerdi. Benim haberim olmadan gizli gizli yaptığını sanırdı. Şimdi biz onu kontrol ediyoruz. O bizim bebeğimiz oldu. Anneciğim, benim onunla sana söylemediğimiz sırlarımız vardı. Şu dolabın oradaki resim var ya, onu kasa Faruk amca yapmıştı. Benim resme yeteneğim olmadığı için not ortalamam düşmesin diye Faruk amcaya yaptırıp okula götürüp öğretmenine sunmuştuk. Sen bize kızarsın diye de sana söylemeye cesaret edememiştik. Sadece o mu acaba? Ya da siz sır sakladığınızı mı sanıyordunuz? Ben her şeyi anlıyordum ama sizin yüzünüze vurmuyordum. İkiniz de o kadar kötü numaracıydınız ki anlatamam. Artık sır yok, gerçekler var. O tatlı hayatımız ne kadar uzaklardı. Şimdi sanki o günler hayalmiş, sadece bu günlerimiz varmış gibi. Gözleri kamaştıran saf beyaz bir ışık kapladı her yeri. O kadar yoğun, kuvvetli bir ışıktı ki gözlerimi yakıyor, ellerimle gözlerimi kapasam dahi parmaklarımın arasından sızıyordu. Ne olduğunu anlamakta zorlanıyordum. Neydi bu ışık? Işığın içinden güçlükle ilerlemeye çalıştım. İleride beliren yeşil bir nokta zorlukla seçilebiliyordu. Zorlukla o noktaya doğru ilerlemeye çalıştım. Yaklaştıkça ışık azalıyor, yeşil nokta büyüyordu. Sonunda beyaz ışık bitti ve kendimi yemyeşil ağaçları ve pırıl pırıl berrak sulardan oluşan gölleri olan masmavi bir gökyüzünün altında buldum. Etrafta kimsecikler yoktu. Ben neredeydim? Buraya nasıl gelmiştim? Ne yapmam gerekiyordu? Etrafa bakıp ne yapmam gerektiğine karar vermeye çalışırken, uzakta bir ağacın altında beyazlar içerisinde sırtı bana dönük oturan birini fark ettim. Yavaş yavaş oraya yürürken içime garip bir huzur duygusu çöktü. Ağacın altına iyice yaklaştığımda arkasını dönmeden ayağa kalkan beyazlar içerisindeki adama seslendim. Hey! Arkasını dönüp gülümseyerek kollarını iki yana açıp bana, Hoş geldin kardeşim, seni ben karşılamak istedim. Gözlerime inanamıyordum. Karşımdaki şehit kardeşim Ali'ydi. İçimdeki huzur mutlulukla birleşmişti. Gidip açtığı kolları arasına girerek Ali'yi kucakladım. Ali'nin üstündeki beyaz elbisenin göğüs kısmında kurumuş kan lekesi vardı. Bu lekeyi Ali'yi toprağa verdiğimiz anda görmüştüm. Teşekkür ederim kardeşim sana. Sayende gözüm hiç arkada kalmadı. Gel bizi bekliyorlar. Daha fazla bekletmeyelim. Bizi kimin niye beklediği hakkında hiçbir fikrim yoktu fakat Ali'yi görmek beni çok mutlu hissettirmişti. Ali'nin koluna girdim. Ali ile birlikte bir sonraki ağacın altına doğru yürümeye başladık. Ali diğer elindeki asasını yere vura vura yürürken, ''Yaşlanmışsın. Sen hep aynısın kardeşim.'' Diğer ağacın altına geldiğimizde, burada başı bağlı şişmanca bir kadın oturmaktaydı. Ali'nin asasının çıkardığı sesten geldiğimizi anlamış olacaktı ki, dua eden ellerini yüzünde birleştirip ayağa kalktığında, Tıpkı ayı gibi bana doğru dönerken konuşmaya başladı. Hoş geldin oğlum, seni çok özlemiştim. Şükran anne, ben de seni çok özledim. Ne olur affet beni. Şükran annenin önünde dizlerimin üzerine çöküp elini öpmeye, yıllardır ölümünden kendimi sorumlu tuttuğum kadından af dilemeye başladım. Affedilecek bir şey yok oğlum. Ben senden hiç istenmeyecek bir şey istedim. Sevdiğinden vazgeç dedim ve sen benim dediğimi yapıp torunuma sahip çıktın. Seninle gurur duyuyorum. Tüm emeklerim helal olsun sana. Gel, şimdi bizi bekleyen güzel insanlar var. Onların yanına gidelim. Seni burada ilk biz karşılamak istedik. Ali bir koluma, Şükran anne bir koluma girdi. Neşe içerisinde yürümeye başladık. İleride Sıtkı amca ve Hacer teyze yine beyazlar içerisinde beni gördüklerine memnun olmuş şekilde gülümseyerek yanlarına gelmemizi bekliyorlardı. Derin bir nefes alarak gözlerimi açtım. Suna başımda gözyaşları içerisinde bekliyordu. Yorganın altından çıkmış, elimi iki elinin arasına almış, okşarken Suna ile göz göze geldik. İkimizin de gözlerinde derin bir anlam vardı. Ben de bu sefer boş bakmıyordum. Suna, rüyamda gençliğimizi gördüm. Neşe içerisinde gülümsüyorduk. Ben birçok insana nasip olmayacak çok güzel bir hayat yaşadım. Seninle çok mutlu oldum Suna. 14. Bölüm Dila Sabah ayazının buz gibi insanı titreten soğuğu vücudumu dolaşıyor, ürpermeme sebep oluyordu. Bir gün daha başlamak üzereydi. Tıpkı bugün de dünde kalanlarla yeni başlangıçlar arasında bir köprü kuracaktı. Hayat akıp gidiyor, zaman durmuyordu. Ne zaman ki rutin hayatımızın dışında bir olay yaşadığımızda hatırladığımız değerler aslında yaşamın gerçek anlamlarıydı. Gözlerimden akan yaşlarla, babamın her zaman oturup kasabaya baktığı ve düşüncelere daldığı balkondaki köşesinden kasabaya bakıyor, bu evdeki güzel anılarımı düşünüyordum. Düne kadar güzel anılarla hatırladığım bu ev artık hayatımın en hüzünlü yeri haline gelmişti. Bugünden sonra buraya bir daha gelir miydim bilemiyorum. Ama şu anda gözümün önünden babasıyla bahçede oynayan küçük bir kızın babasını etkilemek, kendisini biraz daha sevdirebilmek için yaptığı cilveler, Annesinden azar işittiğinde çardakta oturup kitap okuyan babasının arkasına sığındığı günler geçiyordu. O kızın ilkokula gidişi ve beni bırakma diye babasının boynuna sarılıp bırakmaması ve bir hafta boyunca babasını okulun bahçesinde esir ettiği günler. Günün ışımaya başladığı ilk anlarda önce sabah ezanı, hemen ardından da sela verilmeye başladı. Bu sabah müezzin sanki her zamankinden daha hüzünlü, daha işten okuyor gibiydi ezanı ve selayı. Selanın sona ermesiyle tüm kasaba, ''Kasabamızın sakinlerinden İstanbullu Metin Deniz, Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteahikip kasaba camisinden kaldırılacaktır. Allah merhuma rahmet, kederli ailesine sabırlar eylesin.'' anonsuyla yankılandı. Son